Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, TV'mizin çok değerli izleyicileri, sözlerimin başında yine hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve dua ediyorum. Cenab-ı Hak azetleri hepimizi lutfunda, merhametinde daim kılsın elimizden tutsun ve bırakmasın, bizi yüce zatından başkasına muhtaç etmesin, alemi İslam'a iyilikler ve güzellikler lütfetsin, yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim yine sözümüzün başında tabi Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bu boynumuzun borcu Anadolu tabiriyle. Zira büyük nimetler içerisindeyiz, büyük devlet içerisindeyiz. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin ihsanları, keremi, inayeti, nimetleri sayılamayacak kadar çok. Onun için Rabbimize hem hamd ediyor hem de şükrediyoruz. Sonra Rabbim bizi İslam ve iman şerefiyle müşerref kılmış. Ona da özellikle şükrediyoruz değerli kardeşlerim. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim her şeyimiz. Ona da sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, çalalar, gayretler, dualar kendini gösterdi. Ve elhamdülillah Filistin'de ateşkes sağlandı. Rabbim artık bundan böyle ne İslam alemine ne de başka insanlara ne arzi ne semavi Bela ve felaket, musibet ve çile vermesin inşallah. Dünya bugünkü haliyle herkese yetecek kadar. Bunun için insanlar yaşasınlar. Hele hele müminler ibadet ve taatlarıyla, Allah'a kulluklarıyla cenneti kazansınlar. Ve de Rabbimiz güzel günler nasip etsin. Bugünkü günden daha iyi günler nasip etsin de inşallahı rahman. Tüm insanlık Allah'ın dinine gönül versin, bütün insanlar Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsun. Tabi bu bir temenni bir dua ve dünyada insanların yüzü yine gülsün. Böyle değil mi değerli kardeşlerim? İnsanların cehenneme gitmesi. ...yok olması, helak olması, dalalette olması bize ne kazandırır? Ne kadar çok insan inansa, ne kadar çok yeryüzünde Müslüman olsa... ...tabii bu sünnetullah belki bunun tam aksine geçen derslerimizde arz ettik. Cennette var, cehennem de var ama bizimki bir temenni, bir dua... Alemlerin Yüce Rabbinin dediği olur alemde ama gönül arzu eder ki Müslümanların sayısı çok olsun, dünyada huzur olsun, insanlar huzurla ve güvenle yaşasınlar da ahiretimizi hep beraber kazanmış olalım rahman. Değerli kardeşlerim, tabii şöyle inanıyorum, değişik düşünenler de olabilir veya bu benim görüşlerime ilave edenler de olabilir. Filistin'deki kardeşlerimiz alemi İslam adına bedel ödediler. Müslümanların genel gafleti, umumi dalgınlığı, ben Müslümanım diyenlerin isyanları, olur mu böyle bir şey? Olur, olur. Buna, buna işaretler var. Oradaki kardeşlerimiz bedel ödediler ama ağır bir bedel, bedel ödediler. Cenab-ı Hak Hazretleri ecirlerini bol kılsın inşallah. Masum yavrular öldüler, o ölenler zaten masum olarak gittiler, cennetlik olarak gittiler. Günahsız insanlar öldüler, onlar da şehit oldular, büyükler de şehit oldular. Onları şimdi tüm dünyayı vererek çağırmak isteseniz geri gelmezler. Çünkü... Çünkü onlar Cenab-ı Hak katında yüce makamlardalar, ali mertebelerdeler, cennetler ve nimetler içerisindeler. İnşallah öyle ümit eder, öyle umar, Rabbimizden öyle niyaz ederiz. Kalanların işi gerçekten zor çünkü evler yıkıldı, şehir harabe haline geldi. Ama inşallah bundan sonraki iyilikler için kapılar açılmış olsun. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "Fe ma'al usri yusrâ. İnna ma'al diye buyururlar ya. Müfessirlerimiz bu ayeti-kerimenin izahında bir zorlukla daima iki kolaylık vardır derler. Bu çile, bu keder, bu sıkıntı, oradaki kardeşlerimizin bu sıkıntıları inşallah bundan sonra alemi İslam'ın yüzünün gülmesine, müminlerin daha çok rahat etmesine, birlikteliğine ve beraberliğine ve de dünyanın daha güzel günler görmesine vesile olsun. Aslında zalim zulmünü artırdıkça Allah'ın veli kulları büyük insanlar sevinirlermiş. Efendim herkes ağlıyor siz gülüyorsunuz. O zulmüyle sonunu hazırlıyor. Onun başına gelecek büyük bela ve musib musibetin, büyük çilelerin bir an evvel başına gelmesi için o ecelini istical ediyor, acele ettiriyor. İnşallah, inşallah. Yani geçen haftalarda değerli kardeşlerim acizane arz etmeye çalıştım Kur'an-ı Kerim ayetlerinin gölgesinde. O kavim, o millet lanetlenmiş bir kavim. Geçmişleri çok özür diliyorum domuzlara ve maymunlara çevrilmiş bir kavim küfürleri sebebiyle yaptıkları ihanetlerle arz çalıştım siz değerli kardeşlerime lanetlenmiş bir kavim Cenab-ı Hak Hazretlerinin kendilerine gazap ettiği Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı bir kavim. Onlardan da bu beklenir ama onların bu zulümleri, bu işkenceleri inşallah hani Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin okuduğumuz hadisi şerifteki müjdesinin bir an evvel tahakkukuna vesile olur inşallah. Tabii tabii bunun için bunun için ümmeti Muhammed'in keyfiyet yönüyle, nasıllık ve nicelik yönüyle, gönül alemi yönüyle, ibadet ve taat yönüyle seviye kazanması lazım. Dualarla, birliktelik ve beraberlikle, dostlukla ve kardeşlikle, Ya Rabbi diye açılan ellerle, Allah'a yapılan, dökülen gözyaşları ve dualarla, değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in o mitingler bile hakikaten bizim için çok faydalı oldu. Çok faydalı oldu. Birlikte beraber olduğumuzu, yani Rabbim alemi İslam'a nasip etsin inşallah. Tüm alemi İslam'a hakiki kardeşliği lütfesin. Tüm dünyaya göstermiş olduk. Bir faydası daha oldu belki değerli kardeşlerim. Tüm dünya Kur'an-ı Kerim'e hak verdi. Alemlerin Yüce Rabbinin doğru olduğunu gözleriyle gördü. Nasıl masum insanları melunca, haince katlettiklerini bir daha gördü dünya, dünya buna bir daha şahit oldu. Lanetlenmiş bir kavim olduklarını dünya bir daha gözleriyle gördü. İsrail'in içindeki dışına çıkmış oldu. Yani tab tabii ki haberleri hep beraber takip ettik. Sadece alem İslam'dan değil, tüm dünyadan tepkiler geldi biliyorsunuz. Ama ama e, bugünlerde çekilmeye başladılar. Alemlerin yüce Rabbi onların şerrinden... Özellikle alemi İslam'ı ama tüm dünyayı muhafaza buyursun diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu hadiseler... Ümmeti Muhammed'in çektiği çileler ve sıkıntılar. Yani uzun zamandır Ümmeti Muhammed sıkıntı içerisinde biliyorsunuz. İşte daha evvel ki ile İran harbi, Afganistan'da ve Pakistan'da olanlar, Çeçenistan'da olanlar, Bosna Hersek'te olanlar, sonra Irak'ta olanlar, Filistin yıllardır kanayan bir yara, son bu Filistin hadisesi. Dedim ki bugün... Beni izleyen sohbetimi dinleyen değerli kardeşlerime ümitlenecekleri bir haber onlara götüreyim onları ümitlendireyim geleceğe ümitle bakabilmemiz umutla gelecek günleri beklememiz için onlara güzel haberler vereyim arzu ettim. Zamanımızın müsait olduğu kadar bugün sizinle şöyle tarih öncesine asırlar öncesine hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin de öncesine İsa aleyhisselama gideceğiz. İsa aleyhisselam'ın doğuşuna, Meryem anamıza, Meryem validemize ve o Kur'an-ı Kerim'de adına sure indirilen o iffetli hanımefendiye şöyle bir tarih çerçevesi içerisinde kısaca bir bakacağız. Sonra da İsa aleyhisselam'dan biraz bahsedeceğiz. Tabii İsa Aleyhisselam denilince önce anasına, o, o bereketli hanıma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden iki hafta evvelki sohbette aktarmıştım hatırlayacaksınız. Fatıma annemizden bahsediyor. Meryem hariç Cennet kadınlarının hanımefendisidir buyuruyordu. Kur'an-ı Kerim'de met olunan hanımlardan, hanımefendilerden biri Meryem anamız. Cenab-ı Hak Hazretleri şefaatlerine nail eylesin ve cennette onları ziyaret etmeyi, onları görmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi hadisesi açıkça anlatılan ki biraz sonra kısaca temas edeceğim inşallah ve adına Allah'ın kelamında adına sure indirilen Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var biliyorsunuz. Sure indirilen iffetli şerefli Makamı ve mekanı Allah katında yüce bir hanımefendi. Hazreti Hatice annemiz gibi, Ayşe annemiz gibi, Fatıma annemiz gibi cennet hanımefendilerinin en önde olanlarından, alemlerin yüce Rabbinden iltica ediyorum. Rabbimiz bizim evlatlarımıza da Meryem anamızın, Fatıma anamızın, Hatice anamızın, Ayşe anamızın iffet Hayat duygularını, Allah'a kulluk neşelerini, onların ismetlerini, onların temizliklerini, onların güzelliklerini nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Meryem validemize onun, onun o aziz hatırasına şöyle kısa bir bakalım. Biliyorsunuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden yaklaşık olarak 600, 600 yıl evvel. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla milat başlıyor malum. Aleyhisselatü Vesselam 571 tarihinde dünyaya geldi. Yani yaklaşık olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinden 600 yıl kadar evvel. Meryem Validemizin annesi Hanne, adı Hanne. Hanne binti Fakut diyor kitaplarımız. Hanne bizde pek yaygın olmayan bir isim. Tabi o günün dilinde. İmran bin Masan'la evlidir. Yani Meryem validemizin, Meryem anamızın babası İmran'dır. Adı e, Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Ali İmran suresine de isim olmuştur malum. Bir gün diyor yaşı ilerlemiş, yaşı ilerlediği halde çocuğu olmamış. Bir kuş, kitaplarımızda bunlar böyle kıssa olarak anlatılıyor. Ben de size hatıra olarak anlatıyorum bunu. Bir kuş yavrusunu doyuruyormuş gagasıyla getirdiği gıda ile. Onun o halini görünce annelik duyguları kabarır. Meryem validemizin annesi, anne hanımın öyle diyeyim. ''Ya Rabbi bana da bir evlat ver Allah'ım, benim de bir çocuğum olsun, eğer bana bir evlat verirsen onu Beytül Mahdis'e adayacağım, oraya vakfedeceğim ya Rabbi. O dönemlerde böyle bir adet vardı, yavruyu Beytül Mahdis'e, Mescid-i Aksa'ya adarlar, buluğa erinceye kadar o çocuk oranın temizliğine bakar, hizmetinde olur, oraya gelip giden insanlara, müminlere, inananlara hizmet eder Beytül Mahdis'te. Ve de bu erince arzu ederse oradaki hizmette kalır, dilerse oradan ayrılır, kendine ayrı bir hayat tarzı çizer. Hanne annemiz öyle diyeyim, Meryem anamızın annesi bizim de annemiz. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen onu Beytülmaktis'e adayacağım. Bana bir erkek evlat ver. Cenabı ı Hak Hazretleri duasını kabul ediyor ve validemiz hamile kalıyor, özür diliyor. Kocasına diyor ki ben bu yavruyu Beytül Makdis'e adadım. Kocası diyor ki niye böyle bir şeyi erkenden yaptın? Ya hadi kız olursa? Tabii kız çocukları fazla mescide adanmıyor. Eğer orada kalacak olurlarsa belirli günlerinde efendim mescide giremeyecekler filan daha çok erkek çocuklar tercih ediliyor. Ama bir defa olmuştur. Ben bu sözü verdim. Hakikaten daha Meryem annemiz dünyaya gelmeden babası vefat ediyor. Burayı okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklıma geldi. Onu da, onu da Cenab-ı Hak Hazretleri daha anne karnındayken yetim bırakmıştı biliyorsunuz. Babası aleyhissalatü vesselamın dünyaya gelmeden vefat etmişti. Kim bilir hani kimi büyüklerimiz anne ve babasını erken alıyor ki üzerinde fazla anne ve baba hakkı olmasın. Sebeplerden biri belki de budur diyor. Allahu Alem diyerek söylüyoruz tabii. Babası vefat ediyor, anne onu dünyaya getiriyor, yavruyu daha ilk günlerinde sarıyor, sarmalıyor, kundağını yapıyor. Beytül Makdis'e getiriyor ve oradaki büyük insanlara, ileri gelen insanlara ki Zekeriya aleyhisselam da onların arasındadır. Allah'ın peygamberi Zekeriya aleyhisselam. Onlara diyor ki ben bu yavruyu Allah için bu mescidin, bu, bu Beytül Makdis'in hizmetine adıyorum, vakfediyorum. Size veriyorum. Ne yaparsanız yapın adak olarak size veriyorum. Artık yavru size emanet. Nasıl isterseniz öyle davranabilirsiniz. Bakıyorlar ki nur gibi bir yavru, bir kız çocuğu. Herkes tabi geldiği sülale peygamber sülalesi kıymetli bir sülale bereketli bir sülale. Herkes Meryem anamızı, Meryem validemizi elinin altına almak, koruyuculuğunu üstlenmek istiyor. Benim olsun bu yavru, benim olsun. Ben onun hizmetini göreyim. Zekeriya aleyhisselam diyor ki, Zekeriya aleyhisselam da onun teyzesinin kocası oluyor. Meryem annemizin, Meryem validemizin teyzesinin kocası. Zekeriya aleyhisselam diyor ki, evet diyor hepiniz bu hizmete hazırsınız görüyorum ama ben çok layığım çünkü benim eşim onun teyzesidir. Teyze anne yarısı Anne yerindedir. Öyle olunca ben de daha layık, layıkım bu işe. Ama aralarında ihtilaf olunca diyorlar ki o zaman kendimizi imtihan edelim. Nasıl yapacağız? Tevrat'ı yazdıkları kamış kalemler varmış. O zamanın dünyasında demek ki böyle bir şey, bir şey adet. Geliyorlar e, nehrin kenarına kamış kalemlerini suya atıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var. ayetleri benim metnini tam hatırlayamadım. Ve ma kunt ledehim iz yulqunu aqlamuhum Evet. Hangisi Meryem'e kefil olacak? kalemlerini denize suya atarlarken sen onların yanında değildin Muhammedim diyor Cenab-ı Hak azetleri. Hepsi kalemlerini kamış kalemlerini suya attılar. Tamamının kalemi diyor. Suyun dibine çöktü. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi suyun yüzünde kaldı. Öyle olunca o tercih edilmiş oldu. Ve de tabii onu bir baba şefkatiyle aldığı bağrına bastı Meryem anamızı. Efendim e, ve onu büyütmeye başladı. Onun için bir süt annesi buldu. Ve de onun bütün hizmetini gördü. O büyüme Meryem validemiz büyümeye başladı. Böyle pırıl pırıl nur topu, nur parçası bir yavrucağız. Biraz büyüyünce... Hani Mescid-i Mescid Aksa'ya da adanmış oldu ya, vakfedilmiş oldu ya sanki adan, adanmış olmak demek daha uygun bir tabir olur tahmin ediyorum. Zekeriya aleyhisselam ona küçük bir hücre yaptırdı. Biraz yukarıdan girilen bir de kapı yaptırdı. Meryem anamız orada ibadet ve taatla meşgul. Yapabildiği kadar mescidin hizmetini görüyor, temizliğini görüyor ve de bütün vaktini Allah'a ibadete adamış. Zekeriya aleyhisselam zaman zaman zaman zaman yanına giriyor. Tabi yiyeceğini getiriyor, içeceğini getiriyor. Bakıyor ki yanında yaz ayında kış meyveleri, kış ayında yaz meyveleri. Ve de dışarıdan bir başkasının girmiş olması mümkün değil, yasak. Zekeriya Aleyhisselam başka kimseyi onun yanına koymuyor. O Allah'a ibadetle meşgul, Zekeriya Aleyhisselam da bir peygamber olarak ona hizmet ediyor. Sanki. Şaşırıyor. Ya Meryem bu meyveler nereden sana? Ali İmran suresi. Aleyhisselam. Kullemâ dekale aleyhâ Zekeriye'l mihrabe ve ceda'indehâ rizqa. "قال يا مريم ان لك هذا" "قالت هو Her defasında yanına girdiği zaman meyveler buluyordu, değişik meyveler buluyor ve de diyordu ki ona "Ya Meryem anne leke nereden geliyor bunlar <gülüyor> Ey Meryem sana?" "قالت هو من عند "O Allah'ın bana lütfudur. Allah'ın katından. Rabbim gönderiyor onları bana." "İnallah yerzuqu men yesao bi gayri hesab. Allah dilediğini hesapsız rızıklar ziklandırır. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfediyor. Daha küçük yaştan. Daha küçük yaştan. Efendim e, bazı rivayetlere göre 13, bazı rivayetlere göre 15 veya 20. İşte o yaşlar artık. Rivayetler böyle muhtelif olabiliyor. O yaşlara geldiği zaman Meryem Validemiz Cenab-ı Hak Hazretleri aslında uzun bir hikaye ama ben e, biraz böyle muhtasar tutma kısa tutma çalışacağım değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor kendisine. Git, ona bir evlat nefk Meryem Validemiz hücresinde Allah'a ibadetle meşgul, genç, pırıl pırıl nur gibi bir delikanlı olarak Cebrail Aleyhisselam kendisine görünüyor. Ama o iffet timsali olan Meryem annemiz, ...fevkalade ürperiyor ve korkuyor. Ne işin var senin burada demek istiyor. Cebrail aleyhisselam korkma. Ben sana... ...bir Allah'ın lütfu olan... ...evladı nefretmek üzere geldim. اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي beşer. Bana... ...bana hiçbir insan... ...el değmedi ki... ...nereden benim çocuğum olsun... Allah'ın dilediğidir, Allah'ın muradı budur diyor Cebrail aleyhisselam. Cenab-ı Hak Hazretleri, Cenab-ı Hak Hazretleri böyle istiyor. Allah bunu murad ediyor, Allah istiyor bunu. Tefsirlerimiz diyor ki değerli kardeşlerim, Cebrail aleyhisselam namusu ekber vahiy emini Meryem validemizin yakasından üfledi ve de İsa aleyhisselam anne karnına düşmüş oldu. Anne karnında istikrar buldu. Yani yavrunun ilk oluşumu anne karnında, Meryem validemizin karnında Cebrail aleyhisselamın böyle nefhiyle, böyle üflemesiyle oldu. Tabi, tabi Meryem annemiz fevkalade bir sıkıntıya düştüler. Düşünebiliyor musunuz? Adı Kur'an'a, Kur'an suresine isim olmuş... İffet timsali, cennet hanımefendilerinin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde insanlığa örnek olarak iffetiyle, her şeyiyle, ibadetiyle, her şeyiyle insanlığa örnek kıldığı bir hanımefendi, evlenmeden, kocası olmadan çocuk dünyaya getirecek. Sıkıntıyı tahmin edin artık. Siz düşünün ne kadar Meryem annemiz çile çekmiştir, sıkıntı duymuştur. Tabii önce odasında olduğu için, Kimse görmüyor ama zamanla halinde değişiklikler oluyor kendisiyle beraber e, mescide hizmet eden bir erkek kardeşi yani e, onunla beraber hizmet eden bir başka erkek vardır onun halindeki bu değişikliği görüyor ve soruyor e, diyor bu bana Allah'ın lütfu Allah'tan oldu bu. Ben diyor senin halini biliyorum, senin iffetini, senin namusunu ben biliyorum. Ne kadar titiz ve dikkatli olduğunu biliyorum. Bu Allah'dandır. Öyle olunca sen dışarıya çıkma Mescidi Aksa'nın, Beytül Makdis'in hizmeti için. Ben diyor senin görevini göreceğim. Ama tabii aradan zaman geçince artık İsa Aleyhisselam'ın e, Aleyhisselam dünyayı teşrifi, doğumu yaklaştıkça benim annemiz daha çok titizlik, daha çok efendim sıkıntı görmeye başlıyor. Ve Aksan'ın doğu tarafına, doğu tarafına doğru bir yere, bir kenara çekiliyor böyle. Meryem Suresine müracaat edin. Sûre-i Meryem'in allah Alem 16. ayetten itibaren olacak. Bir bakın değerli kardeşlerim. 16. ayetten itibaren ne olur? Tefsirlere bir bakın, okuyun. Oradaki o Cebrail Aleyhisselam'a olan mükalemeler cenab Hak Hazretlerinin Meryem annemizi tezkiye edişi, ondan bahsedişi, onun iffetini, onun temizliğini anlatışı ve ona nasıl lütuflarda bulunduğunu Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle tefsirlere bakın. Ben kısaca arz etmiş oluyorum. Şöyle bir tarihi hadise olarak değerli kardeşlerim. Nihayet, nihayet İsa Aleyhisselam'ın dünyayı teşrifi gerçekleşiyor. Kudüs-ü Şerife... Yakın bir yerde Cenab-ı Hak gazetleri Mescid-i Aksa'ya ziyaret için gittiğimiz zaman gidip görmüştük. Oraya şimdi bir kilise yapılmış, büyükçe bir kilise. Betül Lahim denilen bir küçük yerleşim birimi ve de inşallah yanlış değildir İsa Aleyhisselam'ın dünyayı teşrif ettiği Meryem anamızın İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdiği mağara hala aynen muhafaza ediliyor ve korunuluyor. Etrafında maalesef bir kilise var tabii. Hristiyanlar oraya büyük titizlik gösteriyorlar ve de e, güya sahip çıkıyorlar getirdiğine değil de bugünkü hallerine kendilerine göre olan e, dinlerine sahip çıkıyorlar güya e, orayı da gördük ziyaret ettik o mağarayı gördük oralara mumlar yakmışlar işte diğer kiliselerde olduğu gibi falan. maalesef işin sadece suret yönündeler ya Rabbi ben bu çocuğu bu insanlara nasıl anlatacağım ne diyeceğim bu insanlara Zaten son zamanlarda Meryem Anamızın halinde değişiklikler olduğu için tabiatı özür diliyorum. Özür diliyorum. Tabiatı bozuk insanlar hemen işte bunda bir değişiklik var. Biz bunun halinden şüphe ediyoruz. Şöyledir, böyledir konuşmaya başladılar ve de maalesef Allah korusun çirkin şeyler söylenilmeye başlanıldı. Zekeriya Aleyhisselam eee ithamlar altında kaldı. Onu öldürmek istediler ve nihayet sonunda da öldürdüler biliyorsunuz. Yani Zekeriya Aleyhisselam da çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Nihayet bir gün yavrusunu kundağına sardı, sarmaladı ve kucağında toplumun içerisine, insanların içerisine geldi. Münafıklar, o günün münafıkları, basit insanlar. Bu münafıklar değerli kardeşlerim, gerçekten basit insanlar asit Allah bizi öyle kötü bir durumdan muhafaza buyursun ve de onların şerrinden bütün insanlığı muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz innel munafikine fid darki'l nar. Munafikler cehennemde e, derkil esfel yani cehennemin en alt tabakasında olacaklardır diye haber verir. Kafirlerden de müşriklerden de daha aşağıda yanacaklar. Neden? çünkü insanlık haline insanlık onuruna hiç yakışmayan bir haldeler. Hiç yakışmayan bir haldeler. Cenabı Hak gazetleri Meryem annemize dedi ki sen konuşma. Konuşma. De ki ben o zaman böyle bir adet vardı. Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuğunda da aynı şey olmuştu. Ben Allahu Zülcelal Hazretlerine konuşmama orucu adadım de. Sen hiç konuşma getirdi. Hemen dediler ki gördünüz mü? İşte bizim dediğimiz oldu. Hani bunun, yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ey Meryem, senin annen kötü bir kadın değil, baban baban çirkin bir insan değil. Sen ne yaptın böyle? Çok iş, çok çirkin, çok basit bir, çok adi bir iş yaptın falan. Kendisini böyle ağır dillerle itham ediyorlar. Ağır ağır şeyler söylüyorlar. Tabi düşünebiliyor musunuz Meryem annemiz ne kadar sıkıntılı? Koydu İsa Aleyhisselam'ı ortaya. ''Ben'' dedi konuşmuyorum, ''fe eşarat ileyh'' bana işaret et. Dediler ki, ''gâlu keyfe nükellimu en kâne fil mehdi sabiyya'' ''O'' dediler bir kundak çocuk, bebek, biz onunla nasıl konuşalım? Nasıl konuşalım? Yani Meryem annemiz ona işaret ediyordu, soracaksanız ona sorun, alacaksanız haberi ondan alın. ''fe eşarat ileyh'' ''Biz biz'' dediler bir bebekle nasıl konuşalım?'' aradan İsa aleyhisselam kendisi kendisi dile geldi değerli kardeşlerim. Kale Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim evet. Kale inni Abdullah ben Allah'ın kuluyum dedi. Dondular kaldılar, şaşırdılar, perişan oldular, yerlere düştüler. Bu kadar, bu kadar İsa Aleyhisselam. Dedi ki ben Allahın kuluyum. Kıyamete kadar, bakın ne kadar ince bir işaret, ne kadar enteresan, ne kadar enteresan bir işaret. İleri de gelecekler, de haşa Allah'ın oğlu diyecekler, işte teslisten birini biri olarak kabul edecekler filan. Bütün bunları Peşin'e İsa Aleyhisselam daha ilk günlerinde kainata ilan ediyor. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Ve cealeni, kitabe, bana kitap verecek, bana kitap verdi. Ve cealeni ya beni peygamber kıldı. İsa Aleyhisselam rivayetlere göre 30 yaşında peygamber oldu. Sonra 33 yaşında da 3 sene sonra da biraz sonra anlatmaya çalışacağım inşallah. Başına gelenler geldi. <gülüyor> Nerede olursam olayım Rabbim beni mübarek kıldı, bereketli kıldı. Gittiğim her yere bereket götürür. Halde Rabbim bana lütufta bulundu ve avsani ve avsani bis salati ve zekati madumtu hayya yaşadığım müddetle hayatta olduğu müddetle bana namazı ve zekatı emretti. Değerli kardeşlerim. Adem Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine kadar bütün dinlerin adı İslam dinidir ve İslam'ın beş şartı olarak bizim saydığımız ibadetler bütün dinlerde vardır ama... Konumları değişiktir. Yani yapılış şekilleri değişiktir. Belki namaz başka kılınıyor. Biraz evvel söyledim. Bir başka dinde başka şekilde oruç var ama oruç var. Hac başka türlü olabilir. Zekat başka türlü verilebilir ama zekat var, hac var. Yani dinlerin dinlerin asılları, esasları aynı ve bütün dinler, peygamberlerin getirdikleri bütün dinlerde esas ana, ana efendim direk, Tevhid inancıdır. Bir olan Allah'a imandır. Ve bana zekat ve e, namazı tavsiye etti, emretti Rabbim. Anama, anacığıma, anneme de... Saygılı bir evlat kıldı beni. Ve lem yecalni cebbaran şakiyya. Beni ne şaki, ne cebbar, ne zalim, ne ahlaksız bir kişi olarak yaratmadı Rabbim. Ve Selam aleyye yevme velittü ve yevme emutü ve yevme uvvathu aya. Öldüğüm, yaşadığım, doğduğum ve öldüğüm ve de tekrar dirildiğim günde Allah'ın selamı benim selameti benim üzerimedir dedi. Der ki kitaplarımız değerli kardeşlerim. İsa Aleyhisselam öyle kundakta konuştu, artık bir daha normal konuşma çağına gelinceye kadar konuşmadı. Yani o öyle mucizevi bir hal olarak, öyle söyleyeyim, Cenab-ı Hak Hazretlerinin onun ilerideki haline bir delil olarak, Rabbimizin lütfu olarak, Meryem anamızın İffet ve ismetinin temizliğinin ispatı olarak Rabbimizin lütfu olarak kaldı. Ve de biliyorsunuz babasız olarak İsa aleyhisselam dünyaya geldi. Adem aleyhisselamı Cenabı Hak Hazretleri nasıl yaratmıştı? Daha önceden böyle muhavereler var. Yani o yanında hani beraber hizmet eden delikanlıya benim bir evladım oldu. olacak bir çocuğum olacak filan nasıl olur böyle bir şey? Cenabı Hak Hazretleri ilk insan Adem'i nasıl yarattığı inanmıyor musun? Babasız çocuk olur mu deyince Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattı? İlk buğday topraktan sanki hani sonraki buğdaylar topraktan evet... Tohumla meydana geldi ama ilk buğday nasıl topraktan meydana geldi? İlk ağaç nasıl yeşerdi? Tohum yokken, fide yokken, çelik yokken. Yani bunun gibi böyle güzel misaller veriyor. Dediğim gibi sözü fazla uzatmış olmayayım diye ben biraz muhtasar. Kitaplara, iyi tefsirlere arzu eden kardeşlerim müracaat edebilirler. Ve İsa Aleyhisselam 30 yaşlarına geldi. Çok Feukalade bir zühd hayatı yaşamış İsa aleyhisselam. Mesela hiç evi olmamış değerli kardeşler. Yerine göre ağaç kovuklarında, yerine göre mağaralarda. Bulduğunu yemiş, bulduğunu giymiş. Feukalade bir zühd hayatı içerisinde dünyaya hiç itibar etmeden, dünyaya hiç değer vermeden yaşamış. Ama nur gibi bir insan, pırıl pırıl bir insan. İnşallah biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini nasıl tarif ettiğini hadis-i şeriflerden beraberce göreceğiz. 30 yaşlarına geldiği zaman peygamberlik verilmiş. ve Peygamberliğin Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk döneminde olduğu gibi o da öyle gizlice yaymaya çalışıyor. 33 yaşlarına geldiği zaman yanında havarileri var. Değerli kardeşlerim, e, inşallah yanlış anlaşılmaz benim bu söylediğim bir, bir reklam falan değil. Biliyorsunuz bir zamanlar daha çok seyrediliyordu. Ashab-ı Kehf diye bir film. Tahmin ediyorum İranlıların çevirdiği bir film ama... E, dublajı da çok güzel yapılmış doğrusu. E, yani seslendirilmesi de çok hoş olmuş. Mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum. Ben tahmin ediyorum 3-4 defa seyrettim onu baştan sona. Hatta şöyle bir latife arz edeyim. İlk defa seyrettiğimde toplamı 16 saat falan sürüyor. İki gece sekizer saatten e, bir çırpı da seyredeyim arzu ettim kardeşimden bantlarını emanet aldım bir arkadaşımdan ve iki gecede tamamını seyrettim ama doyamadım ondan sonra kaç defa böyle aralıklı olarak seyrettim sizlerin de eğer seyretmemişseniz mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum o asabı keh filmini aynı ekip Meryem anamızı da biliyorsunuz çevirdiler o da çok güzel bir film asabı kehfi içerisinde çok enteresan çok güzel misaller, e, mesajlar var o, o Müminlerin, o e, ashabı e, kiram efendilerimizin çektikleri çileler gibi o ilk İsa Aleyhisselam'a inananların ne kadar sıkıntılar çektiklerini filmde güzel canlandırmışlar. Ashabı keyfin de insanlığa verdiği ayrı bir mesaj var biliyorsunuz. Seyretmenizi tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. İnşallah seyredersiniz ve şimdiye kadar seyretmemiş olanlar benim haklı olduğumu görecekler. Tabii Yahudiler onların da etrafını sarmışlar. Onlar için de dert, onlar için de bela, onlar için de çile. İsa Aleyhisselam için de ciddi sıkıntı. Onlardan fevkalade sıkıntı görmeye başlamış. Ve nihayet öldürmeye kıyam ediyorlar. Kısaca arz ediyorum. Asıl konuma geçeceğim çünkü değerli kardeşlerim. Evini bulundukları yeri havarileriyle beraber yani havariler ona inananlar, onun sevenleri, onun ashabı diyebiliriz İsa Aleyhisselam'ın. 12 kişidirler. Tefsirlerimizde mesela El Elmallah Hamd Efendi'ye bakacak olursanız orada İsa isimleri bile yazılı değerli kardeşlerim. Bugünkü inciller bunlardan bazılarının bize aktardığı şeylerdir efendim onların kitaplarıdır diyeyim. Çünkü maalesef onların yazdıkları sonadan İncil haline getirilmiş. Keyiflerine göre birçok şeyleri sokmuş koymuşlar içeri kitabın içerisine ve bugün biz İncil'in İsa aleyhisselama indirilen İncil'in aslını net olarak biliyorsunuz bulamıyoruz, bilemiyoruz ve Allah korusun çok ciddi yanlışlıklar da onun için oluyor. Muharref, tahrif olunmuş ve bozulmuş bir İncil ve bozulmuş bir Tevrat var elimizde. Cenab-ı Hak Hazretleri e, hadiseye Kur'an-ı Kerim'de işaret ediyor. işaret ediyor Onu e, İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kıyam ettiler. İçlerinden birisi ihanet etti İsa Aleyhisselam'a rivayetlere göre. Ve de onun nerede olduğunu haber verdi. Dedi ki Biz, ben sizi İsa'ya götüreyim. Salavatullahi aleyhine ve nebine Ama Cenab-ı Hak Hazretleri bu arada İsa Aleyhisselam'ı bulunduğu yerden yan tarafa çekti. Ve tefsirlerimizin rivayetlerine göre o geçtiği odanın üzerindeki yukarıdaki bir pencereden İsa Aleyhisselam'ı semaya yükseltti. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız. O ispiyon eden, münafıklık eden İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu yeri haber veren kişiyi Cenab-ı Hak Hazretleri İsa Aleyhisselam'ın suretine çevirdi. Ve de onlar onu yakaladılar. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Kur'an-ı Kerim'de, değişik surelerde, Nisa suresinde, Meryem suresinde bu hadiseler anlatılıyor. Ali İmran'da da var değerli kardeşlerim. Tabii konuyla ilgili olarak müstakil kitaplar var, efendim e, makaleler var, yazılar var, kitaplarımızda bölümler halinde izahlar var. Arzu eden kardeşlerim müracaat edebilirler. Benim ana konum o değil. Şöyle kısaca, kısaca size arz etmiş oluyorum. Efendim İsa aleyhisselam göğe çekilince o adam... O adam İsa Aleyhisselam'ın yerine katledilir. Onun için derler ki Hristiyanlar o günün Yahudileri İsa Aleyhisselam'ı güya çarmıha gererek katlettiler. Halbuki katiyetle ama katiyetle biz bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Resulullah'ın hadislerinden öğreniyoruz. İsa Aleyhisselam'ı öldüremediler. Öldürülen İsa Aleyhisselam değildi. Elmalı Hamdi Efendi olmak üzere diğer bütün müfessirlerimiz veya birçok tefsirimizde bir, e, bu konunun izahı var. Ama tam bir ittifakta yok. Kimileri diyor ki, kimi alimlerimiz diyor ki o İsa Aleyhisselam'ın evinde olduğu yani hangi evde olduğunu Yahudilere haber veren kişi İsa Aleyhisselam'ın suretine çevrildi. Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından onu İsa Aleyhisselam zannederek öldürdüler. Bu arada onların geldiğini duyunca İsa Aleyhisselam havarilerine dedi ki kim benim yerime geçer, kim benim yerime öldürülmeyi kabul eder, benim benim halimi tavrımı kabul eder ki cennette ben ona şefaat edeyim Cenab-ı Hak kendisine ikramlarda bulunsun. Oradaki fedakar inanmışlardan bir tanesi bu işi kabul etti. Cenab-ı Hak Hazretleri onu İsa Aleyhisselam'ın suretine çevirdi. Ve de o da öldürülmüş olabilir deniliyor. Bu hadisenin her ikisinin olması da mümkündür. Allahu Alem diyerek söylüyoruz. Tefsirlerimizde madem ki bu izahlar var veya buna benzer izahlar var, tam onlar üzerine gelirken İsa Aleyhisselam tedbir olarak böyle bir şeyi istemiş olabilir istemiştir. O zat hakikaten İsa Aleyhisselam'a fedakarlığından dolayı mükafatını görmek üzere, e, efendim, teslimiyetinin, samimiyetinin, fedakarlığının karşılığını görmek üzere Cenab-ı Hak Hazretleri onu İsa Aleyhisselam'ın haline tahvil etmiştir. Ama öbürü de Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından İsa Aleyhisselam'ın haline çevrilerek asıl öldürülen o olmuş da olabilir. Yani e, burada tam net bir hadise tabi. Uzun zaman, 2000 küsur yıl evvel, 2009 seneden 33 seneyi çıkaracaksınız değil mi değerli kardeşlerim? Artık hesabını siz yapın. Ve öylece o kadar zaman evvel olmuş bir hadise. Değişik rivayetler var hakkında. Ama İsa Aleyhisselam göğe çekilir, semaya çekilir. İsa Aleyhisselam'ın semaya çekildiğine dair Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime var değerli kardeşlerim. Ve de, ve de, Rabbimiz açıkça ve bi ve ve kavlihim inna qatalaha al Vama kattaluhu vama onu ne öldürebildiler, ne de idam edemediler, çarmıha giremediler, ve拉kin şubbihelehum onlara benzetildi. Bir başkası ona benzetildi. Bakın ayeti kelimede burası açıkça Nisa suresi 156, 157, 158. ayetler bunlar değerli kardeşlerim. Ve拉kin şubbihelehum onlara benzetildi. Ve innelladir onların üzerine ihtilaf ettikleri şey, onların onların düştükleri açık. Bir şüphedir. Onlar onlar bunu bilmiyorlar. Mâlehum mâlehum bihi min illat bu konuda katibi bir bilgileri yok diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Ancak zanın peşine düşüyorlar. Tahmini konuşuyorlar. Zanla zanla hüküm veriyorlar. Vama qateluhu onu gerçekten asla öldüremediler. Ber Allahu Allah onu kendi katına yücelti. Ve Allahu azizen hakîma. Allahu zücceler Hazretleri azizdir, hakimdir. İsa Aleyhisselam semaya yükseltildi. Yaşı 33, daha genç. Acaba Cenab-ı Hak Hazretleri ruhunu kabzetti de mi semaya çekti? Yoksa canlı haliyle, o haliyle mi semaya Rabbimiz onu yükseltti? Bu konuda birazcık iktiraf var. Ekseriyet, bilhassa tasavvuf erbabı İsa Aleyhisselam'ın canlı olarak semaya yükseltildiğine inanılıyor. inanıyor. Biz bu konuyu babamla defaatle konuştuk. Babamın hocalarından, büyüklerinden de hep böyle dinledik. Aciz yani bizim inancımız bugün Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütfuyla İsa Aleyhisselam ikinci kat semada canlıdır, biridir. Hocam nasıl yaşıyor acaba? Allahu zülcelal Zül Celal Hazretlerine hangi zorluk var ki değerli kardeşlerim? Hangi zorluk var ki? ashab Kefin filmini seyredin dedim. Hikayesini de Kur'an-ı Kerim'den okun, okuyun Kehf suresinden. 309 sene uyutuldular da ne yediler ne içtiler. İnsan 309 sene uyuyabilir mi? Veyahut da 309 sene uykuda yaşayabilir mi? Diğer taraftan Hüseyir Aleyhisselam'ın haline 100 sene bakın Kur'an-ı Kerim'de hep bunlarla ilgili ayeti kelimeler kerimeler var. Yani Allah isterse ne olmaz ki alemde? Ve de ruhlar aleminde neler cereyan ediyor, neler cereyan ediyor? Babasız, alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız her şeyi bir sebebe bağlamış. Ama... Yerine göre sebepleri de perde gerisini itiyor ki Rabbimiz bazen kullarım benim kudretimi görünsün görsünler diye. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından, alemin oluşundan, efendim İsa Aleyhisselam'ın babası olarak dünyaya gelişinden başlayın, konuyu devam ettirin değerli kardeşlerim. Ashab-ı Kehf, Üzeyr Aleyhisselam ve diğer Rabbimizin delilleri, şair öyle söylüyor. Ve fî kulli şeyin lehu âyetun Her şeyde, etrafımızdaki her şeyde, çok açık net deliller var ki o Allah vardır ve de birdir. Yani gözle görülmeyen özür diliyorum bir çekirdekten bir tohumdan bir nutfeden peygamberler, yavuzlar, fatihler, kanuniler, imam azamlar, İmam-ı Şafiler, Mevlana'lar ve büyük insanlar yaratan Allahu Teâlâ Hazretleri için hangi şeyin zorluğu vardır ki değerli kardeşler? Etrafımızda bir bakalım. Bir şeyi istediği zaman Cenabı Hak Azetleri ila arada en yekul lehu ila arada şeyen en yekul lehu kul tayekun bir şeyi murad etti mi takdir etti mi ol diyor ve oluyor çünkü yarattan yoktan yaratma yoktan var etme efendim yaratıcılık onun onun yani bir şeyden halk bir şeyden efendim var, var etme sonra Cenab-ı Hak Hazretleri bir de yoktan var ediyor. Yoktan var ediyor. Değerli kardeşlerim, alemlerin Yüce Rabbinin arzusuyla, muradıyla, isteğiyle... İsa aleyhisselam semada böyle canlı kalabilir, canlı olabilir. Biz öyle inanıyoruz. Mesela ben babamın sohbetlerinde defaatla duymuşumdur. Muhyiddin Arabi Hazretleri İsa aleyhisselam'la istersem semaya e, yükselir öyle görüşürüm. Dilersem, dilersem kendisini dünyaya davet ederim. Yeryüzünde kendisiyle görüşürüm diye ifadeleri varmış Hazretin. Bunlar alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımızın lütfuyla, keremiyle olan şeylerdir. Rabbim Rabbim bize en doğruya inanmayı nasip etsin inşallah. Evet. İsa Aleyhisselam semadadır. Bugün canlı mı değil mi? O kadar da bir anlam ifade etmiyor. Biz semada hay, diri olduğuna, canlı olduğuna inanıyoruz. Kaldı ki bütün müfessirlerimizin hemen hemen söyledikleri gibi, bütün ehli tahkikin söyledikleri gibi zaten bütün peygamberler kabirlerinde diridirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şimdi kabrinde diri El-Mallah'ın definde de aynı şeye işaret ediyorlar. O kezalik el Bütün peygamberler kabirlerinde diridirler manevi bir hayatla, ruhani bir dirilikle ama diğer insanlardan farklı olarak diridirler, canlıdırlar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili hadis-i şerifler var. Ben bir başka salatu selam vesilesiyle size aktarmıştım bunu. Değerli kardeşlerim zaman ilerliyor. Biz İsa aleyhisselama gelelim. İsa Aleyhisselam asıl bizi ilgilendiren, bugün sizlere sohbetimde vaat ettiğim ve de müjde olarak vereceğim yönüm, bir gün İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Bir gün yeryüzüne inecek. Bütün hadis kitaplarımızda hemen hemen bu konuyla ilgili çok sağlam haberler ve hadisi şerifler var. اَتَّصْرِحْ بِمَا تَوَاتَرَ ف۪ي نُزُولِ mesih دِيَى Üstad eser yazmış, Abdülfettah Ebu de hocamız da onu tahkik etmiş, Allah hepsinin kabirlerini cennet etsin. 100, hatırımda kaldığı kadarıyla 103 veya 104 tane hadis-i şerifi orada hazret almış. Ben hem o kitaba baktım, hem değişik kitaplara baktım. Size gelirken, sohbetime gelirken hazırlandım değerli kardeşlerim. Ve Buhari ve Müslim'in de ittifak ettikleri bazı hadis-i şerifleri size aktaracağım. İsa aleyhisselam, alemlerin Rabbinin lütfu olarak bir gün önce şöyle bir ön bilgi vereyim. Belki bu konuda bilgisi az olan veya belki de ilk defa duyan bazı kardeşlerim vardır olabilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerifleri biraz sonra okuyacağım. İsa aleyhisselamın yeryüzüne ineceğini çok açık ve net ifadelerle bize duyuruyorlar. İsa aleyhisselam dünyanın fitne ve fesatla dolduğu ama kıyametin de yaklaştığı bir zamanda yeryüzüne inecek semadan. Biraz sonra hadis nereye nasıl ineceğini de Resulullah'tan aktarmaya çalışacağız. Ve dünyayı tekrar İslam hakimiyetiyle asr-ı saadet gibi güzel bir dünyaya çevirecek. Öyle güçlü inecek ki diyor kitaplarımız. Cenab-ı Hak azetler ona öyle güç verecek ki bütün insanlık mecburen İslam'ı kabul edecek. İslam bütün gönüllere hakim olacak ve de Allah'ın dininden başka bir din, İslam'dan başka bir din yeryüzünde kalmayacak. Ya inanacak insanlar ya da helaki kendileri tercih etmiş olacaklar. İsa Aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman o kadar güçlü olacakmış ki değerli kardeşlerim. Konuyla ilgili kütübüs sitede sağlam hadis kaynaklarımızda hadisi şerifler var. Yani öyle e, kılıncı çekecek, bombalar patlayacak, uçaklar kalkacak, işte tanklar yok yok öyle değil. Nefesiyle diyor kafirleri küffarı Allah'ın dinine gelmeyenleri kahredecek ve de nefesi gözünün bakışının ulaştığı yere kadar uzanacak veya yetişecek. Üflediği zaman kafirleri helak edecek, yok edecek, kahredecek. Cenab-ı Hak Hazretleri kendisine böyle de bir güç verecek. Fakat ondan evvel ileride bahsedeceğim tecalin zuhuru var. Bir teccal çıkacak. Yeryüzünü fitne ve fesada boğacak. Çok ciddi kötülükler yapacak. İnanan insanlara ciddi zulümler ve işkenceler tatbik edecek. Onun şerrinden insanlığı kurtarmak için kıyametten önce Cenab-ı Hak Hazretleri bu ümmeti bu ümmeti İsa Aleyhisselam'la ve onun yardımcısı olan Mehdi ile inşallahurrahman, biz de o günleri görürüz, teyit edecek. İsa Aleyhisselam mutlaka nüzul edecek. Bunda hiç kimsenin şüphesi olamaz, Allah muhafaza buyursun, itikadi yönden çok tehlikeli bir noktaya gelmiş olur. Bu kadarını söyleyeyim. Neden? Çünkü konuyla ilgili hadisi şerifler, Şimdi maalesef değişik görüşler söylemek, yani keyiflere göre izahlarda bulunmak moda haline geldi. İnsanlar kendi keyiflerine dokunan şeylerde veya beğenmedikleri kendilerine, nefislerine hoş gelmeyen ruhlarına demeyeyim de nefislerine hoş gelmeyen bazı şeylerde veya birilerine pembe görünmek için, taviz vermek için maalesef o hadisin aslı yoktur. Şöyledir, böyledir diyorlardı. Ben size geçenlerde o konuyu izah etmiştim. Geçen hafta tekrar üzerine durmuştum. Buhari ve Müslim'de beraberce rivayet edilen hadisi şeriflere yani müttefakun aleyhi olan hadisi şeriflere bile maalesef asılsızdır diyen koca kılığında insanlarla karşılaşabiliyoruz. Allah şerlerinden hepimizi korusun diye tekrar dua ediyorum. Sahabelen isterseniz şöyle hadis-i şerifleri bir ele alalım değerli kardeşlerim. Birkaç hadis-i şerifi beraberce görelim inşallahurrahman. rahman. Sahabi kiram efendilerimiz arzu eden kardeşlerim bu size aktaracağım hadis-i şerifi Sahih-i Müslim'de, İmam-ı Müslim'in Sahih'inde, Kitabul Fiten'de bulabilirler. Bulabilirler. 2901 numaralı hadisi şerifmiş. Hoca kardeşlerim arzu ederlerse baksınlar diye hadis numarasında söylemiş oluyorum. Biz diyor, Huzeyfe İbni Esid El-Ghifari radıyallahu anh efendimiz biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın bir yerde kendi aramızda bazı şeyler sohbet ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim tarafımıza döndü, bize doğru baktı ve dedi ki ne konuşuyorsunuz aranızda sohbetiniz nedir ne üzerindesiniz dediler ki ya Rasulullah kıyameti konuşuyoruz kıyamet konusunda aramızda sohbet ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yönelerek onların yanına gelerek buyurdular ki şu on mühim hadise meydana gelmeden kıyamet kopmaz. Kıyamet kopmaz. Nedir onlar? resul sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 hadise içerisinde yani kıyamet yaklaştıkça fevkalade bazı hadiseler olacak. Onlardan 10 on tanesini aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretleri şöyle saymışlar. Bir duman, tüm dünyayı kaplayan bir duman olacak. Hani şimdi sis oluyor ya ona benzer bir sis, ona benzer bir hal tüm dünyayı bir duman kaplayacak. Kıyametten bahseden kitaplarımıza bakabilirsiniz değerli kardeşlerim. Bu dumanın 40 gün devam edeceğini söylüyor bazı kitaplarımız ve de müminleri nezle gibi sanki bir hasta edecek böyle. O hastalıktan sonra bu duman sonra sonraki zamanlarda olacak Allahu alem. Müminler hastalanacaklar ve Allah'a kavuşacaklar o rahatsızlıklarından sonra yeryüzünde inanan tek mümin kalmayacak ve insanların en şerlilerinin üzerine kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğunda yeryüzünde Allah diyen olmayacak. Hadis-i şeriflerde işaretler var. Kâbe-i muazzama mesela yıkılmış olacak. Kâbe-i affeden olmayacak. Dünya tamamen insanların en şerlilerine, en kötülerine ve Yahudilerin üzerine kalmış olacak. Onlar da tabii kalanlarına, kalanlarına diyorum, değişik yerlerde kalanları olacak ve en şerlilerine, şerlilerinin üzerine kıyamet kopacak. Böyle bir duman dünyayı saracak. Sonra Deccal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den bahsediyor. O zuhur etmeden, o gelmeden kıyamet kopmaz. Ve Dabbe, Kur'an-ı Kerim'de de işaret var. Biz ona Dabbetül Arz diyoruz biliyorsunuz. İnsanların ihtilaflı dönemlerinde, ihtilaflı zamanlarında Cenab-ı Hak Hazretleri bir yerden enteresan bir hayvan çıkaracak. Çok iri yapılıdır. Bu hayvan insanlar gibi konuşmaktadır. Güçlüdür. Elinde mühürü ve asası vardır. İnsanları kafirlikle, müminlikle tefrik eder damgalar ve mühürler. Ve insanlarla da konuşur aynen. Ve de öyle olunca insanların halleri enteresan bir hal olacak. İnsanlarla konuşan değişik acayip bir varlık olacak. Daha deniliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir tek ayeti kerime vardır. Ve tulû'ş-şemsu min mağribihâ. Güneş bir gün doğudan değil de batıdan doğacak. Kıyametin alametlerindendir. Ve de ilk büyük alametlerden olma ihtimali vardır. Biz talebeliğimizde bu konuyu aramızda müzakere ederken arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki yarın sabah yarın sabah güneş batıdan doğabilir. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Peki hocam güneş batıdan doğsun ne zararı var? Şu var efendim. Güneş batıdan Doğduktan sonra imanlar ve tövbeler kabul olunmayacak artık. Bir kişi bu fevkalade hadiseyi gördükten sonra eyvah hakikaten kıyamet varmış, kıyamet kopacakmış ben de iman edeyim imanlar kabul edilmeyecek. Kimsenin imanı artık ondan sonra kabul edilmeyecek. Her gün rivayetlere göre bu da Müslim hadisidir. Güneş doğacağı zaman değerli kardeşlerim arşın altında secde eder ve Cenab-ı Hak Hazretlerine sorarmış. İsterseniz buna güneş deyiniz, güneşin kendisinin secdesi de mümkündür böyle bir şey. Dilerseniz güneşin doğumuyla, batımıyla ilgili vazifeli olan meleğin görevidir olarak. İsterseniz öyle de düşünün. Gider arşın altında secde eder. Ya Rabbi doğudan mı doğuyun batıdan mı? Cenabı ı Hak Hazretler her gün kendisine doğudan doğmasına müsaade eder. Ama bir gün hayır. Doğudan doğmayacaksın der, hapseder. Bazı rivayetlere göre üç gün karanlık kalınır. Yani bunlar e, ne kadar güçlü rivayetler, tam o konuda bilgi sahibi değiliz. Ama güneş bir gün batıdan doğar, öğleye kadar gelir, zevalden sonra tekrar batı tarafına döner ve batıdan batar. Ama ondan sonra tövbe kapısı, iman kapısı kapanmış olur. Dikkatli olmak lazım, her gün işlediğimiz günahlara tövbe etmemiz lazım. Her gün, her gün Cenab-ı Hak Hazretlerine yalvarmamız lazım. Ve de Ya Rabbi bizi kötülüklerden koru diye dua etmemiz lazım. Sonra Resulullah devam ediyor yeni bir madde olarak. Ve nüzûle ibn Maryam. İsa aleyhisselamın yeryüzüne inişini de aleyhissalatu vesselam o on büyük işaret ve alametin arasında sardılar, saydılar. Sonra Yevcuc ile Mevcuc'un çıkışı çok kalabalık bir kavim. Ve sonra... Üç yerde meydana gelecek olan yere batmalar yani biri doğuda biri batıda biri de Cezire-i Arap'ta Arap Yarımadası'nda yerler büyük yerler çökecekler böyle. Şöyle diyebiliriz yerin altı üstüne gelmiş olacak. Sonra bunların sonuncusu diyor Hz. İsa aleyhisselam ve yemen ila mahşerihim Yemen'den korkunç bir alev çıkacak büyük bir alev çıkacak. Bunların sonuncusu diyor Aleyhisselatü Aleyhisselam Ve insanları mahşerine doğru sevk edecek. Toplanacakları yere doğru sevk edecek. Bu on büyük alamet kıyamet alametlerindendir. Bunların arasında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ineceğini de saymışlardır. Efendim İsa Aleyhisselam'ın nüzulü konusuna girerken Ladikli Hacı Ahmed Efendi amcamızı hatırlıyorum. Bildiğiniz gibi babamın kendisiyle yıllar süren dostluğu vardır. Ben bunu birkaç defalar ifade ettim. Sabahları konteyvemizde babamın vaazlarını dinleyen kardeşlerim de birçok defalar duydular bunu. Ladik'le Hacı Ahmet Efendi amcamız babama değişik müjdeleri duyurmuşlar. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Kendisinin vefatı 1968. Hocam biz görmeyeceğiz ama... Bu Rusya'yı Cenab-ı Hak Hazretleri Ramazan topunun ağzından çıkan paçavraların parçalandığı gibi parçalayacak. Biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz demiş. 60'lı yıllardaki Rusya'nın halini yaşı müsait olanlar bilirler. Dünyanın başında ikinci bir süper güç olarak büyük bir bela idi biliyorsunuz. 90'lı yıllara geldik Cenab-ı Hak Hazretleri kaç tane devlet çıkardı parçalandı ve eski gücü artık kalmadı. Sırası diğer insanlığın başına bela ve musibet olan diğer belaların başına darısı onların başına. İnşallah onların da sırası gelecek bir gün. Bu arada Ladikli Hacı Ahmed efendi amcamız defaatla böyle söylemişler. Hocam biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz Cenab-ı Hak Hazretleri bu ümmete bir ikindi vakti kadar da olsa güzel bir gün gösterecek. Ben Şimdi tabi babam bildiğiniz gibi yaşlandı, 85 yaşına geldi, dua ediniz. Dün kendisiyle bugün İsa Aleyhisselam hakkında konuşmaya niyetlenince tekrar kendisini ziyaretimde dedim ki babacığım ben böyle bu konu, bir konuyu kardeşlerime arz etmek istiyorum. Siz bunları Ladikla Cahmet Efendi amcamızdan duymuştunuz, böyle ileriye yönelik müjdeler var değil mi? Evladım ben bekliyorum, İnşallah Rabbim lütfeder dediler. Hatta bu arada... İzleyen kardeşlerime söylüyorum dedim babacığım öyleyse bu hatırayı ben sizin dua ve selamınızla değerli kardeşlerime aktarayım. Yani babamın rahatsızlığını biliyor değerli kardeşlerimiz ama evdeki hali iyidir elhamdülillah. Hiçbir şikayeti yok. Evin içindeki hali güzel ve siz izleyici kardeşlerimize ayrı ayrı selam ediyor. Özellikle söyledi ve bunu ciddi bir neşeyle söyledi ve de dua ediyor. Beraberce dua istiyoruz değerli kardeşlerim. Ladik Laca lâ Efendi amcamızdan babam bunu defaatla duymuşlar. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfedecek. Belki de belki de alemlerin Yüce Rabbi'yi o güzel günler bizlere gösterecek de o güzel günleri İsa Aleyhisselam'ın üzülü Mehdi'nin zuhuru bilemiyorum. Belki de öyle güzel günler görülecek ama inanın böyle ladik la camet gününe göre dünyada da hakikaten çok şey değişti. Hani büyüklerin bir sözü vardır hadis mi değil mi tam bilemiyorum ama Cenab-ı Hak Hazretleri bir şeyi murad etti mi o Hedefe ulaşmak için lazım olan sebepleri kolaylaştırır diye buyuruluyor. <gülüyor> Sebeplerini kolaylaştırır. Yani Cenab-ı Hak bir anneye yavru vermek istedi mi? Düğünü de kolay olur. Özür diliyorum. <gülüyor> Hamile kalışı da kolay olur. Cenab-ı Hak o, o neslin devamını arzu etsin. Bir yerde bir bitki bitirmek istedi mi? Bulutları gönderir, yağmurunu yağdırır, dünyayı cennete çevirir. Değil mi efendim? Bunun gibi... Elhamdülillah alemi İslam'da bir yanda sıkıntılar, bir yanda çileler, kederler var, kabul ediyorum ama elhamdülillah bilhassa mesela cennet vatanımızdaki son dönemlerdeki güzellikleri de inanın çok net ve açıkça görebiliyoruz. Bir zamanlar hiç yoktu, sonra bir tane ile başladı. Şimdi binlerce genç kızımız üniversiteli olarak biz başımızı örtmek istiyoruz diyorlar. Bu sene ben... Yetkililere sordum, 850 bin civarında insan biz hacca gitmek istiyoruz diye müracaat ettiler biliyor musunuz değerli kardeşler? İstanbul'da 3000'e yakın cami, Karaman'da 2000 küsur, 2700 civarında, Konya'da 2600, sonra Konya'dan sonra Samsun geliyor. Binlerce cami, durmadan yapılıyor ihtiyaç olan yerlere. Açılan İmam Hatip okulları... Yuvatipler bir ara öyle büyük bir potansiyel haline geldi ki Allah'ın inayetiyle adamlar korktular ve önüne set çektiler. Ama yeniden aynı filizler hani Sokollu Mehmet Paşa'nın dediği gibi yani tıraş etmişlerdi tekrar yeniden daha gür olarak çıkmaya başladı elhamdülillah. Hafızlarımız yetişiyor yani adamların ciddi bir endişesi var. Türkiye dindarlığa doğru kayıyormuş. Zekeriya Güler hocamızla kulakları çınlasın. Çok sevdiğim ve muhabbet ettiğim bir hocamız. Saygı duyuyorum ve seviyorum. İlmine fevkalade saygım, hürmetim var. Geçenlerde sohbet ediyoruz bize. müftülükte sohbet etti. Cuma namazlarını falan da kılan bir arkadaşla diyor tanıştık. Ya fevkalade endişeliyim dedi. diyor Niye Türkiye gün geçtikçe dindarlaşıyor. Başörtülülerin sayısı çuhalıyor dedi. diyor. Hayret. Hayret namaz kılan bir insan böyle söyleyebiliyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizi lutfuyla ıslah etsin inşallah. Rabbim bize hidayet versin. Ama açıkça görüyorum ki, açıkça görüyorum ki Türkiye günden güne hani denilir ya bir kaide vardır. En güçlü şehadet düşmanın şehadetidir. Birçok insanlar İslam'ı sevmeyen insanlar da Türkiye dindarlığa doğru kayıyor diyorlar. Ben de Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Onlar istemeseler de bu alemde Allah'ın dediği olacak değerli kardeşler Allah'ın dediği olacak ama sahabe-i kiram da sıkıntılı günler gördüler onlar da çileler çektiler bu arada ameller niyetlere göredir. Görende de olabilir, göremeyen de olabilir. Peşine şunu söyleyeyim. Bizim Medine-i Münevvere'de Erzurumlu Hattat Mustafa Efendi, Mustafa Necati Erzurumi diye bir hocamız vardı. Gerçekten hem alim insandı hem de bir veliydi. Ben aciz onun kerametine gözümle şahit olmuştum. Kendim kerametini görmüştüm. Böyle mübarek bir insandı. Şöyle bir 4-5 yıl evvel kadar Medine-i Münevvere'de vefat etti. Rabbim şefaatlerine nail etsin efendim demişler bir gün yani bu konunun başında peşinden söyleyeyim bunu. Efendim acaba Mehdi ne zaman zuhur edecek ki filan? İsa Aleyhisselam ne zaman ne zuhur edecek ki? Gülmüş. Demiş size ne? Ne zaman İsa Aleyhisselam inecek? Veya Mehdi ne zaman? Allah ne zaman isterse olacak. Ne zaman isterse olacak. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne kadar çalışıyorsunuz? Siz ne kadar İslam için gayret ediyorsunuz? Ne kadar koşturuyorsunuz? Ne kadar terliyorsunuz? Öyle Müslüman'a yattığı yerden Mehdi'yi beklemek yakışır mı? Asla, asla. Yahudilerden de demiş, Hattat hocamızın çok güzel, enteresan bir cevabı, alim insandı, büyük insandı gerçekten. Ee, diyor ki, Yahudiler de Peygamber Efendimiz'in zuhurundan evvel onu bekliyorlardı ama aleyhissalatü vesselam dünyayı teşrifinden sonra çok az, birkaç tane Yahudi ancak iman etti, çoğu inkar ettiler ve helak oldular. Allah korusun siz de o hale gelmeyin. Takvanızla, efendim en güzel halinizle, dürüst yaşantınızla, aile hayatınızla, ticaret ahlakınızla, her şeyinize siz pırıl pırıl İslam'ı yaşayın, İslam için çalışın, gayret edin, Cenab-ı Hak Hazretleri ne zaman lütfederse daha güzel günleri onunla beraber görürsünüz. Ben de aynı şeyi peşinden söylüyorum. Yani İsa Aleyhisselam üzülecek öyleyse yatalım, Mehdi gelecek öyleyse işi ona haval... Asla asla herkese ben neyse illa herkese çalıştığının karşılığı var. Öyleyse çalışacağız gayret edeceğiz. Daha güzel kul olmak için hem şahıs planında hem de millet ve ümmet olarak daha güzeli için gayret edeceğiz. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri lütfederse, Rabbim lütfetsin diye, o günleri görelim diye dua ediyorum, Rabbime yalvarıyorum. Onların elinin altında da hizmet şerefini Rabbim bizlere lütfetsin rahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin ve Müslim'in ittifakla diğer hadis kitaplarının artık zaten hepsinde var ama ben zikretmiyorum. İttifakla kaydedilmiş bir hadisi şerifte buyuruyorlar ki yani bu sözleri inkar edenler, kabul etmeyenler, Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri kabul etmeyenler, İslam'dan çok şeyi inkar etmişlerdir Allah korusun. Din kalmaz. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri çıkaracak olursanız İslam dini elde kalmaz. Kur'an-ı Kerim ile amel edemezsiniz. İslam yaşanılamaz hale gelir. Çünkü her şey bu kitaplarda. Resulullah'ın pâk sünneti, sahih sünneti bu kitaplardan. İşte o hadislerin arasından bir hadis-i şerifi siz değerli kardeşlerime aktarıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh Femzi Hazretleri rivayet ediyorlar. Kainatın efendisi buyuruyorlar ki, وَالَّذ۪ي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ ف۪يكُمْ اِبْنُ مَرْيَمْ حَكَمَنْ عَدْلًا Nefsim, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Adil bir hükümdar olarak İbn Meryem'in Meryem oğlu İsa'nın sizin aranıza gelişi, semadan nüzul edişi çok yaklaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ana ve sa'a kehatayn diye buyuruyorlar. Böyle iki parmağını gösterirdik. Ben ve kıyamet böylece, böylece gönderildik. Yani benim peygamberliğimle kıyametin arasında bu kadar fark var. İkimiz de birbirine bitişiyiz. Veya işte şu iki parmak arasındaki fark kadar bir şey var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi zaten biliyorsunuz kıyametin en büyük, en ciddi habercilerinden biri. Ondan sonra peygamber gelmeyecek, ondan sonra kitap inmeyecek, ondan sonra yeni bir din olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar ben kıyametin kurbunda gönderilmiş bir peygamberim. Evet İsa aleyhisselamın nüzulü de bize göre o insanlara göre uzun bir zaman olabilir ama biliyorsunuz Allahu Zülcelal Hazretlerinin katında zaman veya ahiret günleriyle zaman çok çok değişiktir ve enteresandır. İsa aleyhisselamın nüzulü için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşmıştır buyuruyorlar yaklaşmıştır. Peki İsa Aleyhisselam gelecekte ne yapacak? Resulullah buyuruyorlar ki Salibe o haçı kıracak. Hani haçlıların bir artıları bir çarmıha, İsa Aleyhisselamın çarmıha gerildiğini zannettikleri bir artıları, bir haçları var ya değerli kardeşlerim. Salibe o, o haçın hükmünü yeryüzünden kaldıracak. Çünkü o asla esası, aslı olmayan bir şeydir. Onu kıracak. Yani Hristiyanlığın hükmü yeryüzünde kalmayacak. İnşallah o günleri görürüz de gerçekler meydana çıkmış olur değerli kardeşlerim. Ve Khinzira Domuzu da öldürecek. Aslında onların dininde de haram olmakla birlikte, bütün semavi dinlerde haram olmakla birlikte, özür diliyorum domuz etini yiyorlar. Onun haram olduğunu göstermek ve Hristiyanlığın bozulduğunu en açık şekliyle ifade etmek için domuzu da öldürecektir. Tevil edilmiştir bunlar bazı değişik şeylerle ama öldürecektir. Ve yada'ul ve harbi yeryüzünden kaldıracak. Âlemde sükûn olacak. O güne kadar gelen harpler, darplar bitmiş olacak. Yeryüzünde sükûn olacak, huzur olacak. insanlar yaşamanın zevkine, Allah'a kulluk etmenin tadına varmış olacaklar. Ve yafidul mal harp ortadan kalkar ve mallarda büyük bir bereket meydana gelir. Hatta la yekbelehu ahad hatta dünyalığı hiç kimse istemez hale gelecek. Ve onun günde, o, o İsa Aleyhisselam'ın gününde, onun gününde hatta tekune secdetul vahide hayran mine dünya ve ma fiha. Resulullah böyle buyuruyorlar. İsa Aleyhisselam'ın hakim olduğu günlerde o günlerde Kullar o kadar ibadete düşkün olacaklar, kendini Allah'a öyle verecekler ki, öyle güzel insanlar olacaklar ki bir tek Allah için secde, Allah için bir tek secdeye kapanmak onların katında dünya ve içindekilerden daha hayırlı olacaktır. Yani insanlar Allah'a yönelmiş olacaklar. İsterseniz şu ayeti kerimeyi okuyun diyor hadisin devamında Ebu Hurere radıyallahu anh Femsi hazretleri. Ehli kitap yani Hristiyanlar, kitaba inananlar, Yahudileri de buna dahil edebilirsiniz. Ehli kitap denildiği zaman hepsi akla gelir le yuminun ölümlerinden önce mutlaka ona iman edeceklerdir ama imanları fayda vermeyecek. Wayamel kıyameti yakun aleyhim şehidan yarın kıyamet gününde onların nasıl dinlerini bozduklarını, nasıl kitapları tahrif ettiklerini, kitaplarını tahrif ettiklerini ve nasıl imana gelmediklerini izah edecek ve onların aleyhine İsa aleyhisselam şahitlik edecektir. Kur'an-ı Kerim'de böyle. İmam-ı Müslüm'ün bir başka hadisteki rivayetinde, İmam-ı rivayetinde şöyle bir ziyade varmış, وَلَا تَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاهُدُ وَالتَّحَاسُدُ Yeryüzünde düşmanlık, haset, kin, cimrilik diye yani insanların sevmediği, beğenmediği hiçbir haslet, hiçbir kötü huy kalmayacaktır. Aslında kısa olacakmış bu dönem ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber veriyorlar. Biz de Rabbimizden iltica ediyoruz. Ya Rabbi o güzel günleri bize göster diye. Rabbim en hayırlısını versin. Peşinen söyleyeceğimi söyledim değerli kardeşlerim. Resulullah bir başka hadis-i şeriflerinde yine Müslim hadisidir bu. Veya müttefakun aleyh bir hadis-i şeriftir. Evet buyuruyorlar ki aleyhissalatu vesselam biz peygamberler bir kardeşiz. Analarımız değişik ama... Bütün peygamberler anneleri değişik ama kendileri öz kardeş gibi olan kardeşlerdir. Sumahatuhum <gülüyor> ve Anaları farklı ama dinleri aynı diyor. Hepsi İslam'ın peygamberidir. Wan evlen nasib İsa Meryem. İnsanların İsa Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanı benim. Çünkü onunla benim aramda bir başka peygamber yok buyuruyor Aleyhisselam. İza <gülüyor> fa'rifuhu. Onu görünce şaşırmayın, tanıyın diyor peygamberimiz ve bize onu tarif ediyor. Ve innehu nazilun. Efendim onu da söyleyelim. O bir gün yeryüzüne inecektir. Gördüğünüz zaman şaşırmayın diyor ve Resulullah tarif ediyor. Raculen marbu'an ila'l humra ve'l beyda. Orta boylu, kısa kısa ortaya yakın kısa boylu ve de hani Anadolu'da pembe beyaz deriz ya öyle bir teni var. Pembe beyaz tenli bir zat. Üzerinde iki tane elbise olacakmış semadan indiği zaman üzerinde iki tane elbise olacakmış ve de o elbiseler açık sarı renkte olacakmış. Bir zamanlar hani bir adam ben İsa'yim diye iddia ediyordu ya İsa Aleyhisselam geldiği zaman tüm dünya ve tüm Kafirler zangır zangır titriyecekler öyle öyle ucuz ucuz bir iş değil o basit bir iş değil o. Sadece eline efendim asa almakla sarı bir cübbe giymekle İsa Aleyhisselam'ın saçı gibi saçını şey yaptırmakla olmaz. Onun anası belli hali belli efendim yani dün içimizden doğmuş bir adam kalkar da bugün ben İsa'yım derse insanlar gerçekten gülerler. Cenab-ı Hak Hazretleri haddimizi bilmeyi bize nasip etsin. Bazı büyüklerimiz öyle söylerler. İslam'ın şartı beş ama altıncısı haddi bilmektir. Ben bunu babamın hocalarından kendisinin aktardığını e Efendim defaatle duymuşumdur. Haddimizi bilmeyi cenab Hak bize nasip etsin. İsa Aleyhisselam kim, sen kim? Kaldı ki neticenin ne olduğunu hep beraber gördük. Üzerine iki sarı elbiseyle gelecek. Evet. Ve başı üzerine su dökülmediği halde diyor, saçlarından, saçlarından böyle su damlar gibi, pırıl pırıl tertemiz bir halde. Hani saçların arasında sanki inci taneleri varmış ki varmış gibi öyle gelecek. Feyadukus salibe, bu ikinci bir hadis-i şerif. Haçı kırar, domuzu öldürür, dünyayı kaldırır. İslam her tarafa hakim olur. Ve ondansa şeyler İslam bütün insanlığı İslam'a davet eder. Feyuhlikullahu fi zamanihil minele kulaha illa'l İslam. İslam'dan başka bütün dinleri Cenab-ı Hakk onun zamanında yok eder. Ancak Allah'ın dini olan İslam baki kalır. Ve yuhlikullahu fi zamanihil Mesih ed-Deccal. Deccali Allah onun zamanında onun eliyle öldürür. Yeryüzünde her yerde adalet hakim olur. Katakul emanet ul al Yeryüzünde her yerde ve her her ülkede emanet, dürüstlük, güven hakim olur. Hatta o kadar ki Resulullah buyuruyorlar. O kadar ki hatta tarta al usud ma al Aslanlar sadece insanlar arasında değil, hayvanlar arasında da böyle bir güzellik meydana gelir. Aslanlar develerle. Kaplanlar, ineklerle, e, kurtlar, koyunlarla beraber otlar ve beraber gezer hale gelirler. Kimse kimseye zarar vermez. O kadar ki, Çocuklar yılan bulsalar da yerden ellerini alsalar onunla oynasalar çocuklara yılanlar zarar vermez ve fakat fiymkuz fi'l ard 40 sene bu hadis-i şerife göre yeryüzünde sadece 40 sene kalır tekrar inişinde İsa aleyhisselam. Sonra vefatı veyıccıli alayül müslimun sonra vefat eder. Müslümanlar müslümanlar üzerine cenazesinin namazını kılarlar ve defnederler. Rivayetlere göre bazı rivayetler böyledir değerli kardeşlerim. Konumuzla ilgili güzel kitaplar yazılmış. Mesela bunlardan çok mühim bir tanesi meşhur müfessir i̇bn Kesir'in en nihayetli eseridir. Yani Hazret e, Kitab-ül Fiten vel Melahim, yani öz adıyla En diye bir kitap yazmıştır ki Bunlar tarihe mal olmuş büyük insanlardır. Arzu eden kardeşlerim oraya bakabilirler. Yani en nihayet de İsa Aleyhisselam'ın üzülü hakkında, Mehdi hakkında ve diğer kıyamet alametleri hakkında fevkalade güzel haberler var. İnce iki cilt halinde bu eser benim acizane kütüphanemde var. Arapça tabi aslı bilmiyorum tercüme edildi mi. Değerli kardeşlerim orada birçok haberleri bulmanız mümkün. Yani... Şimdi bugünün hocaları falan var ya bu haberleri e, inkar eden e, bu konulara hayır canım olmaz böyle şeyler deyip de hoca kılığında arz edenler var ya i̇bn Kesir'in bu konuda eline Anadolu tabiriyle söyleyeyim su bile dökemezler. Bunlar tarihe mal olmuş büyük insanlar, büyük müfessirler. Kendisi i̇bn Teymiye'nin talebesidir. Ve de hadis konusunda titiz bir insandır. Tefsiri de böyle e, İsrailiyattan filan arınmış tavsiye olunacak güzel bir tefsirdir merhum i̇bn Kesir'in. Allah'ım e, onların bıraktıkları eserlerden istifadeyi bize nasip etsin. Bu konuda özel kitap meydana getirmişler. Kaldı ki ben hadisi şerifleri size Buhari'den ve Müslim'den vermeye çalışıyorum. Et-Tasrih'i de meraklı olan kardeşlerim için özellikle söyledim. Et-Tasrih bima tevatera Mesih diye. Resulullah yine buyuruyorlar Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerif Keyfe entum nezel ve Meryem oğlu İsa indiği zaman sizin imamınız kendi önünüzde imamlık yaparken haliniz ne güzel olacak ne tatlı olacak ne iyi olacak oh, o gün haliniz nice olur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tatlı bir müjdeyi de bize vermektedirler bu hadis-i şerifi de Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Cenabı ı Cabir radıyallahu anh efendimiz hazretlerinden bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı konuyu işaret ediyorlar. Ve de artık zamanım daralıyor. Şöyle kısa bir şey söyleyivereyim. İsa aleyhisselam konuyu tamamlamak için ifade etmiş oluyum ara vereceğiz tekrar. Ondan sonraki bölümde de konuyu tamamlayacağım inşallah. Mehdi ve Deccal konusuyla değerli kardeşlerim. İsa aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize aktardıklarına göre bakın bu hadisi şerifi de Ebu Davud, Müslim, Tirmizi ve İbn Mace rivayet etmişler. Ben Ebu Davud'dan almışım hadisi şerifi. şerifini. Resulullah diyorlar ki: "Thumma yanzilu Isa ibn Maryam 'inda al-manarati al İsa aleyhisselam Meryem oğlu İsa Şam'da Şam yakınlarındaki e, El Minaretul Beyda denilen beyaz minare denilen bir minareye iner semadan. iki meleğin kanatları üzerinde biraz evvel anlattığım halde açık renk eli sarı elbisesiyle meleklerin kanatları üzerine minareye iner. O anda Müslümanlar namaz kılmaktadırlar. İsa aleyhisselam'ı imam görünce o, o minare hala var. O cami belli şimdi. Hatta ben duymuştum. Mısır'da bu buna inanan birçok mümin kardeşimiz giderler. Her gün orada acaba bugün mi iner diye nöbet beklerlermiş. Böyle haberler var. Birçok zamandır bu devam etmektedir. İmam kendisini mihraba geçirmek ister. İsa Aleyhisselam ümmeti Muhammed'e teşrifen ve tekrimen ve tazimen hayır siz imamınız, imamınız da dersiniz siz ümmeti Muhammed'siniz efendim imamınız da sizdendir der ve onun arkasında namaz kılar. Peki İsa Aleyhisselam indiği zaman peygamber olacak mı gelecek? Haşa asla böyle bir şey yok. Gelecek, ümmeti Muhammed'in imamı olarak, Resulullah'ın ümmetinden bir fert olarak Kur'an ile amel edecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini devam ettirecek. Müminlerin, Müslümanların bizim imamımız olacak, bizim liderimiz olacak. Değerli kardeşlerim ben yıllardır bu konu üzerinde bazı çalışmalar yapıyorum. Şimdi gelirken de 3 gündür size bu konuda öz olarak bilgiler toplayarak geldim böyle. Bundan 20-25 yıl evveldi bu konuda çalışan bir abimiz dedi ki madem ki sen bu konularda bilgisin ben sana dedi bir doküman göndereyim. Maalesef ömrü vefa etmedi ve gönderemedi bana. Geçmiş Amerikan devlet başkanlarından Reagan vardı ya... O bir konuşmasında dört defa demiş ki İsa Aleyhisselam semadan yeryüzüne inecek, Amerikan ordusunun başına geçecek ve Amerika tüm dünyaya hakim olacak. Bu Ortadoğu projesi falan falan Ortadoğu'ya çektikleri emek de ondan. Onlar da bu hakikatlere inanıyorlar. Ama İsa Aleyhisselam yeryüzüne geldiği zaman ne yapacağını o çok iyi biliyor. Kime nasıl davranacağını o çok iyi biliyor. Hangi dinle, hangi şeriatla amel edecek, kimin lideri olacak, kime sahip olacak ve kimin hesabını görecek o çok iyi biliyor. Yeter ki İsa aleyhisselam'ı insin ondan gelen her şeye biz Allah'ın izniyle razıyız. Çünkü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda çok güzel bize haberler veriyor. Ve yine bir hadis-i şerif İmam-ı Hakim'in rivayet edip de efendim İmam-ı Suyutti'nin de sahihtir dediği Resulullah buyuruyorlar ki bir hadis-i şerif bu. Başı evveli ben olan sonu da İsa, Meryem oğlu İsa olan bir ümmet nasıl olur da helak olur? E peki arada ihtilaflar var, sıkıntılar var. Onlar dünyanın imtihanlarıdır. Biraz evvel İsa aleyhisselamın nüzulünü ...siz değerli kardeşlerime aktarmaya çalıştım... ...nasıl olacağına dair... ...tabii konuyla ilgili değişik kitaplarımızda... ...dediğim gibi en nihayede... ...el-İda'da, el-İşa'da veya... ...kıyamet alametler olarak yazılan kitaplarımızda... ...Türkçe kitaplarda yani... ...birçok işaretler var... ...birçok e, haberler var... ...bunlardan bazıları birbiriyle çelişir... ...gibi de görülebilir... ...onların e, durumları da... ...yerine göre... E, ...olacak veya değişik... E, ...hadiseler olarak yorumlanmalıdır... Bu konuda biz kulluğumuzu yapıp Rabbimizin rahmet ve merhametine muntazır olmalıyız. Tamam mı değerli kardeşlerim? Şöyle bir İsa aleyhisselam'ın nüzulüyle ilgili şöyle son bir bilgiyi verip Mehdi'nin haline, onun halinin aktarılmasına geçmek istiyorum. İsa aleyhisselam'ın nüzulünden evvel kitaplarımızın kaydına göre ki hadis-i şeriflerde de bunlara işaretler var tabii, Deccal ortaya çıkar. Deccal, yeryüzünü fitneye boğan bir insan. Genç, kıvırcık saçlı, şaşı gözlü. Önce değişik iddialarda bulunur, sonunda tanrılık iddiasında bulunur. Allah korusun. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri onun tanrılık iddiasının çürütülmesi için dikkat edin o şaşı gözlüdür. Allah-u Zülcelal Hazretleri ise asla şaşır değildir diye böyle bir ifadede kullanırlar. Değerli kardeşlerim birkaç hadis-i şerifte var bu ve birçok hemen hemen bütün hadis kitaplarımızda var. Deccal uzak doğudan çıkar Allahu Alem. Oradan zuhur eder, kendisine şerli insanlar da tabi olurlar. Fakat bir imtihan olarak Cenab-ı Hak Hazretleri ona bazı güçler verir. Yani mesela... İstediği zaman kendisine tabi olanların köyüne, karyesine veya beldesine uğradığı zaman yağmur yağdırır. İster yağmur yağsın der, yağmur yağdırır. Kendisini inkar eden insanların yanına uğradığı zaman hayır biz seni kabul etmiyoruz diyenlere zarar verir. Onların mallarının mülklerini alır ve onları perişan halde bırakır. İstediği bir zaman birini öldürür, tekrar diriltir ne kadar enteresan değil mi? Öldürdüğü adamı sonradan tekrar diriltir kandırabilmek için bunlar önceden haber veriliyor ki olur ya görülürse dikkatli olunsun diye. Aleyhissalatu vesselam bunları da bize haber veriyor. Alimlerimiz de bunları anlatıyorlar. İstediği zaman mesela bir yerin yeşermesini ister. Anında orası yemyeşil hale gelir. Yanında diyor peygamberimiz cenneti ve cehennemi vardır. Dışarıdan yanında cenneti vardır. Ona göre burası benim cennetimdir ama onun içi azaptır aslında diyor. Sakın oraya girmekten çekinmeyin. Ee, azabı için e, özür diliyorum düzeltiyorum. Onun cehennemine girmekten çekinmeyin. Orada tatlı bir su vardır içebilirsiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun cehennemi aslında... İnsanlara zarar vermeyen bir yerdir ama yanında ce cenneti vardır, onun iç ise içi azaptır, Allah korusun içi tehlikedir. Yani tam tersine cehennemi cennet olarak gösterir, öyle diyelim e cenneti de cehennem olarak gösterir ve dediğim gibi insanları öldürmek ister. Sonunda öldüremeyecek de ama kısaca arz ediyorum meseleyi, yeryüzünü ciddi bir fitne ve fesada e boar. kısa zamanda tüm dünyayı belki hemen hemen veya birçok beldeleri gezer sadece Mekke'ye ve Medine'ye giremez. Ne zaman girmek istese Cenab-ı Hak melekleri kendisini kovar diye buyuruyorlar. Aleyhisselatü ve Selam Efendimiz Hazretleri müsaade etmezler. Hatta şöyle enteresan bir rivayet var. Bundan evvelki insanlar bu rivayeti da biraz garip görürlerdi. Bilmiyorum benim yorumuma katılacak mısınız? Bir hadisi şerifte Allah-u Alem e, Tirmizi hadisi şerifidir. Bir hadisi şerifte bir merkebi var ki diyor Hadis-i Şerif iki kulağın arası kırk arşın kadar olacaktır. Yani e, acayip bir binit. Dedim ki acaba bu adam çıktığı zaman uçakla mı gezecek olur ya böyle tevil etmek de belki mümkün uçağın kanatları çünkü e, biniti deniliyor. Binitinin iki e, tarafının iki kulaklarının arası kırk arşın kadar olacak ve onunla dünyayı gezecek dünyayı ifsad edecek. E, müminlere tabi çok zarar verecek çok zarar verecek müminlere ve fakat İsa Aleyhisselam onun zuhurundan sonra zuhur edecek ve de onun peşine düşecek nihayet Şam'da Babı Lüt denilen yerde Şam'a yakın bir yermiş orada kendisini tutacak ve katledecek. Onun ölümünden sonra Yejiç ve Mecuc'un Kur'an-ı Kerim'de de Yejiç ve Mecuc hakkında ayeti kerime var biliyorsunuz. Yecüc ve Mecüc'ün fitnesi yeryüzünü saracak. Doğudan, uzak doğudan gelen o çok kalabalık böyle çekirge sürüsü gibi ordular insanları fitne ve fesada boğacaklar. Hatta o kadar kalabalık olacaklarmış ki ordunun, o insanların geldiği bir yerde baştan insanlar bir gölde su içmeye başlayacaklar. Taberiye gölüdür bu diyorlar. Daha onların ordusunun sonu gelmeden göl bitecek. Oradan geçen bazı insanlar, sonradan arkadan gelenler, yahu burada bir göl vardı suyu kurumuş diyecekler. Bu kadar kalabalık acayip bir ordu. Tabi onlar da insanlara fitne ve fesada sebep olacaklar insanlar arasında. Bir aram Tur civarında Müslümanları muhasar edecekler. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri lütfet Edecek. İsa Aleyhisselam'la beraber dua edecekler. Cenab-ı Hak Hazretleri onları helak edecek. Ondan sonra yeryüzünde, demek ki ilk zamanlarda biraz sıkıntılar var, çileler var. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hazretleri yeryüzünde adaleti ve güzelliği de lütfedecek. Bu arada Mehdi zuhur edecek diye hadisi şerifler var. Mehdi hakkındaki hadisi şerifler, Buhari'de ve Müslim'de görmüyoruz. Ama... Ebu Davud ve Tirmizi'den bazı hadisi şerifler aldım ben siz değerli kardeşlerim için. Eskiden beridir büyüklerimiz bundan bahsederler. Köyümüzün insanları da hani ta bundan 100 yıl evvel, 300 yıl evvel, 200 yıl evvel Ta insanlar o kadar bozuldu ki... Mehdi gele de düzele demişler eskiden insanlar. Hep insanlar onu beklemişler. Bize tabii gönülden beklemek yakışır. Öbür tarafta biraz evvel arz ettiğim gibi... Kulluğumuza devam, çalışmamıza devam, gayretimize devam... İslam için, insanlığın yararı için koşturmaya devam devam... Ama... E, öyle bir güne de gelecek olursak Rabbim onlarla beraber... Allah'a kulluk etmeyi bize nasip etsin inşallah. Bu konuda sahih Müslim'de iki hadisi şerif var. Kitab-ül Fiten'de değerli kardeşlerim olması lazım. Evet, Kitab-ül Fiten ve Eşrat-ı ee, kitab ve Eşrat-ı Saa'a. Ee, burada şöyle iki hadisi şerif var. Onları size arz edeyim önce. Resulullah buyuruyorlar ki, "Min خلفائكم خليفة يحث mal حفا la يعده adada." Sizin bir devlet başkanınız olacak, bir halifeniz olacak, malı insanlara avuçla, kucak kucak verecek, saymadan verecek. Hadis-i şerif bu. 2913 ve 14. hadis-i şerifler. Diğer hadis-i şerif, bu hadis e, e, Ebu Siyaf. Ebu Said ve Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhuma'dan ikisinden birden rivayet edilmiş. Allah hepsinden razı olsun. Buyuruyorlar ki kainatın efendisi "Yekunu fi ahiriz zaman halife" Ahir zamanda bir halife gelir. "Yaqsimul male ve la İnsanlar arasında malı, parayı, serveti taksim eder ama saymadan verir. Bu ne demek? Bu şu demek. Mehdi Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne adaleti oturttukları zaman huzurun geldiği zaman öyle güzel bir dünya olacakmış ki insanlar ahirete yönelecekler. Allah'a kulluk edecekler ve dünyadan yüz çevirecekler bir. Bir de zengin olacaklar Müslümanlar. Gelecek birisi diyecekmiş ki burada hadis-i şerifler var şimdi okuyacağım. İsterseniz peşin okuyalım. Değerli kardeşlerim eee der ki benim benim ihtiyacım var bana biraz para verir misin o götüremeyeceği kadar avucunu elini elini eteğini çantasının nesi varsa altınla dolduru verecek diyecek ki bu bana bu kadar bu, bana bu kadar lazım değil ben bu kadar istemiyorum o diyecek ki hayır biz verdiğimiz geri almayız o diyecek bana bu kadar lazım değil çünkü alsa zengin olacak zekat verecek zekatını nasıl verecek ben babamın sohbetlerine çok duymuştum insanlar öyle bir dönemde zekat verecek fakir bulamayacaklar çok uzak beldelere göndermek isteyecekler, o da çok zor olacak, bereket olacak. Yani bunu şunun için söylüyorum, biz kulluğa çalışalım, Cenab-ı Hak Hazretleri o gününe nasip ederse o günde hepimiz zengin olacağız inşallahurrahman. Sünnene Ebu Davud sahibi ve İmam Tirmizi, Ebu Davud ve Tirmizi sahihi Müslim'deki bu ahir zamanda parayı saymadan avuçla, kucakla, çuvalla veren kişinin Mehdi olduğunu söylüyorlar. Ve kendileri eserlerine Mehdi hakkında hadis-i şerifler almışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ebu Davud'dan, Ebu Davud ve Tirmizi hadis konusunda geçecek veya bir kenara bırakacak. Bugünün dünyasında insan yok. Bunlar hadis otoriteleri. Allah onlardan razı olsun. Biz kütüb-ü sitte diyoruz ya Buhari, Müslim. Ondan sonra İmam-ı Tirmizi. Mesela kim Tirmizi... Ama onlar da insan tabii beşer. Yanılmış olabilirler. Zayıf hadisleri almış olabilirler. Ee, olabilir. Ama hadisin zayıflığı, mevzuluğu, asılsız oluşu anlamında değildir ki. Kaldı ki bu konuda Abdülfettah Ebu Güdde hocamız Allah kabrini cennet etsin 1997'de vefat etmişti. Konya'mızı da teşrif etmişti. Biz elini öptük, duasını aldık. Ve bizim kardeşlerimizden, dostlarımızdan Nurettin Selçuk Eğitim Merkezi'nin hocası Nurettin Boyacılar hocamız gibi biraz evvel kendisinden bahsettiğim Zekeriya Güler Bey kardeşim gibi, e, bilhassa İstanbul'daki bazı hocalarımız, diğer arkadaşlarımız kardeşlerimiz kendisinden feyiz almışlardır. Son dönemin, son dönemin en ciddi muhaddislerinden, en titiz fakihlerinden ve en güzel alimlerinden bir tanesidir. Abdül Fettah Ebu Gute, 1917'de Halep'te doğmuş olması lazım, hatırında kaldığı kadarıyla. Muhammed Zahid Kevseri Hazretlerine talebelik etmiş. O muhteşem üstadın ilmini bize aktarmış. 1997'de de 16 Şubat olması lazım. Allah'ın rahmetine kavuştu. Dediğim gibi Konya'yı teşrif ettiğinde biz elini öptük, feyzinden istifade ettik ama asıl ilminden istifade eden kardeşlerimize de doğru gıptamız, doğrusu gıptamız var. O mesela diyor ki et tasrihi şey derken efendim hadislerini takriz ederken veya talihler, dipnotlar yazarken Mehdi konusundaki hadisi şerifler de manevi tevatür derecesine ulaşmıştır. Aslı saadetten beridir müminler İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden ve de Mehdi'den bahsetmektedirler. Onun için Mehdi hakkındaki hadis-i şerifler veya onun hakkındaki haberler manevi tevatür. Bir lafzi tevatür var, bir manevi tevatür var biliyorsunuz. Manevi tevatür derecesine ulaşmıştır. Yani böyle bunları böyle, ilmi tahlil yapmadan Senet mesnet göstermeden, çala kalem rastgele olmaz böyle şey canım diyerek inkar etmek mümkün değil. Olur da bir gün karşılaşırlarsa mahcup olurlar diye düşünürüm onun için. Evet kabul ederken bu konularda ben kabulü üstatlarıma bırakıyorum. Onlar benden çok daha bilgili insanlar. Ben onların sözlerini size aktarıyorum ama onlar alim. Mesela Abdülfettah Abi Abdü de hocamızdan bahsettiğimiz gibi. Diğer üstadlarımız, Cenab-ı bizleri onlara layık kılsın inşallah. Efendim, ee, yani onlar, onlar işte bu konuda bize haberler veriyorlar, biz de inanıyoruz. Ve de onlar ilmiyle, zekasıyla, aklıyla dünyaları dolduran insanlar değerli kardeşlerim. Yani böyle Tirmizi, Abu Davud, İbni Mace, Efendim e, Nesai, bunlar eğer İmam Malik'in muvattağı, e, İbn Hibban'ın sahihi, Tabarani, diğerleri, diğer üstadlarımız Allah hepsinden razı olsun. Eğer bir şeyler, bir eserler ortaya koymuşlarsa ve de alemi İslam onları yıllardır hadis kitabı olarak başının üzerine taşıyorsa bu Allah'ın lütfudur bize. Yani onlar hakkında ama dediğim gibi onlar da insan. Hiçbir kitap Kur'an-ı Kerim gibi asla değildir. Meşer mahsulüdür çünkü. Böyle olunca olabilir. Biz insanız, zaaflarımız var, hatalarımız, dalgınlıklarımız olabilir ama ben geçen hafta size aktarmıştım. Koskoca İbn Teymiye, o dev alim, efendim sahih Müslim, sahih Buhari için 33 hadis-i şerif hakkında konuşulmuştur diyor. 4000 küsur hadis-i şerif tekrarlarıyla beraber 8000'e yakın hadis-i şerif üç hadisi şerif üzerinde konuşulmuştur diyor. Bir insanın Buhari hakkında bir şeyler söylerken, Müslim hakkında bir şeyler söylerken edepli, insaflı olması lazım ve de Allah'tan korkması lazım. Tekrar ediyorum. Evet Ebu Davud'tan bir hadis-i şerif aktarıyorum. Resulullah buyuruyorlar ki: "Lev lem yabkamine dünya illa yawmun la tawalla Allahu zalika al-yawm hatta min rajulan minni." Kıyamet kopmadan yeryüzünde bir gün bile kalsa, yani bu geleceğinin teykidi bakımdan Resulullah böyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri o günü bekletecek, uzatacak. O günü uzatır Cenab-ı Hak Hazretleri ve benim neslimden... Ev min ehli beyti benim ehli beytimden yuatı usmuhu ismi ismi benim ismim gibi olan babasının adı da benim babamın adı gibi olan yani adı Muhammed veya Ahmet babasının adı da Abdullah olan birisini mutlaka yeryüzüne gönderecektir. Peki on ne yapacak? Yemle öyle ardakistanu adlan kemamule zulman ve gavran. Yeryüzü nasıl zulümle, işkenceyle, efendim ihanetle dolmuşsa onları tamamen yok edecek ve yeryüzünü adaletle ve güvenle, eşitlikle ve güzellikle dolduracaktır. Ebu Davud bu hadis-i şerifi bize aktarıyor. Değerli kardeşlerim, demek ki Mehdi'nin bazı vasıfları var. Tabii onu da onu da tam, tanımamız lazım. Bu konuda da kitaplarımızda bilgiler var. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin hadislerinden ki şaşırmayalım. Bazen dostlarımız bize sorarlar hocam ya İsa Aleyhisselam zuhur ettiği zaman biz inanmazsak veya Mehdi varsa gelecekse ki biz inanıyoruz. Yani ben yine eee ihtiyat kaydıyla söylüyorum. E, cenab Cenabı Hak Hazretleri lütfen inşallah diye de dua ediyorum. Ya o günde şaşıranlardan olursak, güzel Müslüman olalım, Allah bizi şaşırtmaz değerli kardeşler. Biz güzel Müslüman olalım, Kur'an'la ve hadisle yaşayalım, Rabbimize kullukta daim olalım, rızgımız halal olsun, Cenab-ı Hak Hazretleri bize bir firaset verir, bize basiret verir, gönlümüze güzel ilhamlarda bulunur ve şaşırmayız ama... Kişinin yediği rızgı haramsa, kulluğunda noksanlıklar varsa tabii korkması lazım. Çünkü baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakamaz. Efendim Mehdi'nin bazı vasıflarından bahsedelim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Şunu da söyleyeyim meraklı olan kardeşlerime Ebu Davud'da Mehdi diye ayrı bir bölüm var, kitap var hani hadis kitaplarımızda kitab İman, iman, tahara kitab salah, kitab zekah ayrı ayrı bölümler var ve o bölümlerin altında o konuyla ilgili hadis-i şerifler var ya Ebu Davud bu konu için Allah ondan razı olsun bir bölüm ayırmış yani diğer konuların arasında hadis-i şerifleri almıyor ayrı bir kitapta alıyor Ben de dördüncü ciltte bu arzu eden kardeşlerim bakabilirler Ebu Davud'un tabi şeyleri de var tercemeleri de var oradan kardeşlerim bunu Okuyabilirler. El-Mehdiyyu min itrati min veledi Fatıma. Resulullah buyuruyorlar. Mehdi benim neslimden Fatıma'nın soyundandır kızım. Zaten Resulullah'ın soyu oradan gelmektedir. Ama Hasan Efendimizin, Hazreti Hasan Efendimizin sülalesinden olacağı kitaplarımızda yazılı değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aynı eserde Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadisi şeriften, El-Mehdiyyu minni. Mehdi bendendir. Ejdel cephe, böyle aşık alınlı, aknel anf ince burunlu, yemlevül arda kıstan ve adlen kememul yeccevren ve zulmen, zulümle, işkenceyle, ihanetle, kanla, gözyaşıyla doldurulduğu gibi daha önce dünyayı adaletle, güvenle, istikrarla, huzurla, sükunla ve güzelliklerle doldurur ama yemliku sevasinin yeryüzünde sadece yedi sene kalır diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sadece 7 Hani demiştik ya Ladik Laci Ahmet Efendi bir ikindi vakti kadar demişler ya. Böyle güzel günler. Kulakları çınlasın babam selamını söyledim sizlere. Hep öyle söyler. Bugün böyle çok kısa bir gün olacak ama görelim de öyle ölelim inşallah diye hep dua ederdim. Cenab-ı Hak ona da bize de size de hepimize göstersin inşallah. Değerli kardeşlerim. Ee, yine bir hadis-i şerif, bu konuda imamı ı Tirmizi'nin de hadisleri var. İmamı Tirmizi'yi de biliyorsunuz hadis otoritelerindendir. Hem de malum, erbabının malumu, hocalarımız biliyorlar, e, hadise, hadisin tasihine veya hadisin tasnifine yeni bir yön getirmiş. Hadis ilminde, söz sahibi bir büyük alim Rabbim şefaatlerine nail kılsın. O da buyuruyorlar ki yine onun kitabında Kitabul Fiten bölümünde "Latad'u'd-dunya hatta yamliku'l-araba raculun min ismi." Araba yani sizlere buyuruyor Ali aleyhissalatu vesselam karşındakiler sizlere gün gelecek bir kişi sahip olacak, bir kişi emir olacak, bir kişi başınıza geçecek ki benim ehli beytimden olacak, benim neslimden olacak ve onun ismi de benim ismimden olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Değerli kardeşlerim, dediğim, dediğim gibi dünyada bir gün bile kalsa Cenab-ı Hak o günü uzatacak, Mehdi'yi gönderecek. Ve Resulullah'ın ehli beytindendir. Onunla İsa aleyhisselamla birleştikleri için günü gelince Cenab-ı Hak bir günde dünyayı ıslah edecek. Dünyayı bir günde ıslah edecek deyince Ladikli Acamet Efendi amcamızı hatırladım yine. Bir gün babama öyle demiş. Hocam Cenab-ı Hak ruhsat versin bu dünyayı tek başıma bir günde ben düzeltirim demiş. Bunu yapamayacak olan söylemez. Söyleyemez. Ama Rabbimizin izni ve müsaadesi ve onun yardımı, onun takdiri olması lazım. Ben, ben demiş Ya nasıl olur? Nasıl olur onu onlar anlatıyorlar. Yani yeryüzünde hani küfrün, zulmün, nifakın bazı odakları var ya, o odakları söndürdükleri zaman, o şer ateşlerini yok ettikleri zaman yeryüzünde sulh ve sükun sakin olur. Ve dünya kendi halinde insanlar kendi hallerine dönerler. Yeter ki Allah istesin. Hz. Hasan neslinden, Efendim babasının adı Resulullah'ın babasının adı gibi, kendi adı Resulullah'ın adı gibi Muhammed veya Ahmet'dir olabilir dedim. Efendim yaratılışta da Peygamber Efendimiz'e benzeyecekmiş fizyonomi bakımından. arz adaletle ve bereketle dolduracak, geniş alınlı ve ince burunlu olacak notlar almıştım. Yedi sene kalacak yeryüzünde. Yalnız ilk görevi kabul etmesi biraz zorla olacakmış. Yani Allah dostları veliler kendisine ısrar edeceklermiş. Yeter artık Müslümanların bu çektikleri çileler. Afganistan'da, Filistin'de, efendim, Irak'ta, Bosna Hersek'te yakın tarihte yeter artık. Bunun gibi makamı İbrahim ile rüknü Hacer... Oradan çıkacak, Mekke'den, Kabe-i Muazzama'dan zuhur edecek, Korasan taraflarından gelecek, siyah bayraklı insanlar ona yardımda bulunacaklar ve de fevkalade bolluk olacakmış onun döneminde ve gününde. Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri, levlem yebka mine dünya, yine Tirmizi hadisidir. Levlem yebka mine dünya illa yevmun letevvelallahu zalikel yevmi hatta yelye. Dünyadan bir gün kalacak olsa bile Cenab-ı Hak o günü uzatacak benim neslimden, benim soyumdan birisini böyle müminlerin başına gönderecektir buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri ve fakat şunu da söylemem lazım. İmam-ı Tirmizi bu hadisi şeriflerin her ikisine de hadisun hasenun sahih, hasen ve sahih hadistir demiş değerli kardeşlerim. Arzu edenler Tirmizi'ye bakabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sahabeden bir zat sormuş. Ya Resulallah senden sonra e, sıkıntılar olabilir. Biz öyle bir zamanda ne yapalım diye. Aleyhissalatü ve sellem Efendimiz Hazretleri inna fi ümmetil mehdi yakrucu ya ya, yakrucu ya'yişu 7 evseba'na evtis'an diye böyle ümmeti Muhammed'i rahatlatmışlar. Yani kendisinden sonra Mehdi'nin geleceğini aleyhissalatü ve Efendimiz Hazretleri de buyurmuşlar. Thank you bir zat gelecek diyor peygamberimiz. Ya Mehdi'ye atini ya atini bir zat gelir. Bana biraz evvel arz etmiştim. Hadis-i şerif lafzıyla aktarmış olayım. Bana bir şeyler ver, ben ihtiyacım var. O diyor, götürebileceği kadar malı, altını, serveti, parayı ona verir. O da eee götürebileceğine kadar alır götürür. Yani değerli kardeşlerim, bu rivayetler kitaplarımızdadır. Sıkıntılı, çileli olan, Filistin'in derdiyle dertlenen, gönlü kan olan ...ve de ''Ya Rabbi acaba... Bir gün ümmeti Muhammed'in yüzü gülmeyecek mi? Bu müminler dünyada hiç mi rahat görmeyecekler? Hep böyle mi? Bizim kanımız dökülecek? hep biz ağlamaya mı mahkum olacağız diyen değerli kardeşlerime ileride böyle bir güneş var ki doğacak, öyle bir ufuk var ki böyle bir ufuk var ki aydınlanacak, böyle bir gün var ki bütün ümmeti Muhammed'in huzura ve sükuna kavuşturacak. Onun müjdesini vereyim arzu ettim size. Umuyorum ki umuyorum ki. Dinledikleriniz sizi sevindirmiştir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri hakkımızda hep hayırlar takdir buyursun. Yarınımızı bugünümüzden hayırlı kılsın. Dediğim gibi sebepler sanki hazırlanılıyor. Bir zamanlar büyüklerden bir zat bu konuda konuşma yapmış da, Mehdi belki bugün hemen gelebilir ama müminler daha ona yardım edecek manevi seviyeye, kulluk seviyesine ulaşmadılar demiş. Değerli kardeşlerim sözün sonunda rica ediyorum başta kendi nefsime söylüyorum sonra siz değerli kardeşlerime İslam gayret dinidir çalışma dinidir fedakarlık dinidir kardeşlik dinidir dostluk dinidir feragat dinidir sayınız böyle sonsuza kadar elimizden geldiği kadar en güzel kulluğu yapmaya çalışalım birbirimizi sevelim birbirimize muhalefet etmeyelim. Şimdi birbirlerine çürük vesilelerle muhalefet edenler böyle güzel günler geldikli geldiğinde fevkalade utanacaklar, mahcup olacaklardır. Yani hani geçen hafta arz etmiştim ya o bizden değil, o şöyle, o böyle, o onun tarikatı başka, onun partisi başka, o şöyle, onlar çok mahcup olacaklardır. Çünkü artık rivayetlere göre o günde mezhepler bile kalmayacak. Yeryüzü ayrı bir nur ve bereketle dolacak. Cenab-ı Hak Hazretleri hakkımız, hakkımızda en güzel hayırları nasip etsin diye dua ediyorum. Yarınımız bugünümüzden hayırlı olsun diye yine Rabbime iltica ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun değerli kardeşler.